Ciddiyet bir tür hastalıktır. Ruhun kanseridir. Öte yandan bir şeyin varlığını, yaşamda ancak sevgi, kahkaha ve çok büyük sevinç yoluyla hissetmeye başlayabilirsin. Hayat bir maceraya, veşt halinde bir dansa dönüştüğünde, ancak o zaman beden ve zihnin sınırlarının dışına çıkar, süzülerek sonsuzluğa yükselirsin. Sevebilirsen ve kahkaha atabilirsen, bütün kalbinle, iştenlikle, Yaşamın sadece senin için değil, başka herkes için büyük bir mutluluk ve rahmete dönüşür. Dünya için bir kutsama olursun. Oşo Yaşam Yaşam kendi içinde anlamlı değildir. Sen sonsuzluğun şarkısını söyleyebilirsen, ilahi olanın, kutsal olanın rahiyalarını yayabilirsen, Ölümsüz, zamansız bir nülfer çiçeği olabilirsen, yaşam o zaman bir mana taşır. Sen saf sevgi olabilirsen, bu varoluşu güzelleştirebilirsen, bu varoluşa bir kutsama olabilirsen, ancak o zaman yaşamın bir önemi vardır. Aksi takdirde manasızdır. Boş bir tuval gibidir. Onu bütün yaşamın boyunca taşımaya devam edebilir ve en sonunda ağırlığının altında ölebilirsin. Fakat bunun bir manası var mı? Üzerine bir resim yapın. Anlamın yaşamın içinde yaratılması gerekir. Anlam önceden verilmez. Sana özgürlük verilir. Sana yaratıcılık verilir. Sana yaşam verilir. Anlam yaratmak için gerekli olan her şey verilir. Anlamı oluşturan temel unsurların hepsi verilir. Ama anlam verilmez. Anlamı sen yaratmak zorundasın. Kendi gerçeğine göre bir yaratıcı olmak zorundasın. Kendi gerçeğine göre bir yaratıcı olduğun zaman, Tanrı'ya katılırsın, Tanrı'nın bir parçası olursun. Başı ve sonu olmayan İnsanlar bana, bu hayat neden bu kadar anlaşılmaz diye soruyorlar. Ben nereden bileyim? Böyle, sadece gerçek bu. Teorilerden bahsetmiyorum. Kendi teorime göre yaşamın anlaşılmaz olduğunu söylemiyorum. Öyle olsaydı nedeni sorulabilirdi. Yaşam sadece böyledir. Ağaçlar yeşildir. Nedenini soruyorsun. Ağaçlar yeşil oldukları için yeşildir. Nedeni sorulamaz. Nedenini sorabilseydin ve bu soru cevaplanabilseydi o zaman yaşam sır olmazdı. Nedeni cevaplanabiliyorsa o zaman yaşam bir sır olamaz. Yaşam hiçbir neden anlamlı olmadığı için sırdır. Bir hikaye dinledim. Nasreddin Hoca çömezlerinden birine hayatın bir kadın gibi olduğunu söylüyordu. Şaşırmıştım. O yüzden söylediklerini dikkatle dinledim. Kadınları anladığını söyleyen bir erkek böbürleniyordur. Kadınları anladığını zanneden erkek saftır. Onları anlıyormuş gibi yapan erkek muğlaktır. Onları anlamak isteyen erkek arzuludur. Diğer taraftan, kadınları anladığını söyleyemeyen erkek, onları anladığını zannetmez. Onları anlıyormuş gibi yapmaz. Hatta onları anlamak bile istemez. Onları anlar, diyordu. Yaşam da böyledir. Yaşam bir kadındır. Yaşamı anlamaya çalışırsan üst olursun. Anlamakla ilgili her şeyi unut. Sadece yaşa, o zaman anlarsın. Anlayış entelektüel, kuramsal olmayacak. Anlayış bütünsel olacak. Anlayış sözlü olmayacak, sözsüz olacak. Yaşam bir sır dememizin anlamı budur. Yaşanabilir, ancak çözülemez. Ne olduğunu bilebilirsin, ancak ne olduğunu söyleyemezsin. Sırrın anlamı budur. Yaşamın bir sır olduğunu söylediğimizde, Yaşamın bir sorun olmadığını söylüyoruz. Bir sorun çözülebilir, bir sır çözülemez olandır. Çözülemezlik yerle bir olmuştur ve yaşamın çözülemez olması iyidir. Aksi takdirde ne yapardın? Bir düşün, yaşam bir sır olmasaydı ve biri gelip onu sana açıklasaydı o zaman ne yapardın? İntihar etmekten başka yapacak bir şey kalmazdı. Bu bile anlamsız gelecekti. Yaşam bir sırdır. Tanıdıkça güzelleşir. Bir an gelir birden biri onu yaşamaya başlarsın. Onunla birlikte akmaya başlarsın. Yaşamla aranda kozmik bir ilişki gelişir. Fakat bunun ne olduğunu anlayamazsın. Güzelliği buradadır. Sonsuz derinlik budur. Başı ve sonu yoktur. Yaşamın bir başlangıcı ve bir de sonu nasıl olabilir? Başlangıç bir şeyin hiçlikten ortaya çıktığı ve bitişte bir şeyin orada olduğu ve sonra hiçliğe döndüğü anlamına gelecektir. Bu daha da büyük bir sır olacaktır. Yaşamın başlangıcı olmadığını söylediğimizde basit bir biçimde onun hep orada olduğunu söyleriz. Nasıl bir başlangıç olabilir? Hristiyan din adamlarının söylediği gibi bir çizgi çizip yaşamın o anda başladığını söyleyebilir misin? Yaşamın İsa'dan dört bin yıl önce bir pazartesi günü başladığını söylüyorlar. Elbette bu iş sabah olmuş olmalı. İyi de öncesinde bir pazar günü yoksa o günün pazartesi olduğunu nasıl söyleyebilirsin? Ve öncesinde bir gece yoksa sabahtan nasıl söz edersin? Bunu bir düşün. Hayır, bir çizgi çizemezsin. Bu aptalca olur. Bir çizgi çizmek imkansız. Çünkü çizgi çizmek için bile bir şey lazım. Bir şeyin ondan önce gelmesi lazım. Aksi takdirde çizgi çizmek mümkün değildir. İki şey varsa bir çizgi çekebilirsin. Ancak sadece bir tek şey varsa nasıl bir çizgi çizebilirsin? Evinin etrafını çevreleyen çit bir komşun olduğu sürece mümkündür. Komşu yoksa, çitinin dışında hiçbir şey yoksa çit var olamaz. Bunu bir düşün. Çitinin dışında kesinlikle hiçbir şey yoksa senin çitin hiçliğe dağılacaktır. Nasıl var olabilir? Çitin dışında onu tutacak bir şeye ihtiyaç vardır. Eğer belirli bir pazartesi günü yaşam başladıysa, öncesinde bir pazar gününe ihtiyaç vardır. Aksi takdirde pazar dağılacak, yıkılacak ve ortadan kaybolacaktır. Aynı şekilde hiçbir son mümkün değildir. Yaşam vardır. Yaşam sadece vardır. Hep oldu, hep olacak. Yaşam sonsuzluktur. Bu konuda düşünmeye başlama. Yoksa onu kaçırırsın. Çünkü düşünmekle geçirdiğin bütün o zaman boşadır. O zamanı kullan, o alanı kullan, o enerjiyi onu yaşamak için kullan. Yaşam ve Ölüm Meselesi Hasidiklerden Bir Öykü Rabbi bunam ölüm döşeğinde yatarken karısı gözyaşlarına boğulur. Rabbi neden ağlıyorsun? Bütün bu hayatı yalnızca nasıl ölünebileceğini öğrenebileyim diye yaşadım der. Yaşam hayatın içindedir. O bir şey değildir, bir süreçtir. Yaşamı elde etmenin, onu yaşamak, onunla birlikte akmak, yol almak dışında bir yolu yoktur. Yaşamın anlamını bir doktrinde, bir felsefede, dini bir inançla arıyorsan, hem yaşamını hem de anlamını kaçırmanın kesin yolu budur. Yaşam seni bir yerlerde beklemiyor, senin için meydana geliyor. Ulaşılması gereken bir hedef olarak gelecekte durmuyor. O şimdi burada, bu anda, nefes alıp verişinde, kanında dolaşıyor, kalbinde atıyor. Sen her neysen yaşamın odur. Ve anlamı başka bir yerde aramaya başlarsan onu kaçırırsın. İnsanlık yüzyıllardan beri bunu yapıyor. Kavramlar çok önemli oldu, açıklamalar çok önemli oldu ve gerçek tamamen unutuldu. Her zaman burada olana bakmıyoruz, gerekçe bulmak istiyoruz. Çok güzel bir hikaye dinledim. Yıllar önce başarılı bir Amerikalı'nın ciddi bir kimlik sorunu varmış. Piskiyatrlardan yardım almak istemiş fakat ona yaşamın anlamını anlatacak hiç kimse olmadığı için bilmek istediği buymuş, bunlardan hiçbir şey çıkmamış. Çok geçmeden Himalayaların gizemli ve en erişilmez yerinde yaşayan, saygıdeğer ve olağanüstü bilge bir gurudan haberdar olmuş. Sonunda yaşamın ne anlama geldiğini bir tek onun söyleyebileceğine inanmış ve her şeyi bilen bu guruyu aramaya başlamış. Onu bulma çabası içinde Himalayaları bir uçtan bir uca köy köy dolaşarak 8 yıl geçirmiş. Bir gün tesadüfen bir çoban ona gurunun nerede yaşadığını ve oraya nasıl gidileceğini söylemiş. Amerikalı'nın guruyu bulması neredeyse bir yılını almış fakat sonunda başarmış. Gerçekten saygıdeğer, gerçekte yüz yaşını epeyce aşmış gurusuyla karşılaşmış. Guru özellikle de adamın bu sona ulaşmak için yaptığı fedakarlıkları öğrendikten sonra ona yardım etmeyi kabul etmiş. ''Senin için ne yapabilirim evladım?'' diye sormuş. ''Yaşamın anlamını öğrenmem gerekiyor.'' demiş adam. Guru buna hiç tereddüt etmeden cevap vermiş. ''Yaşam sonu olmayan bir nehirdir.'' demiş. ''Sonu olmayan bir nehir mi?'' demiş adam şaşkınlık içinde. Seni bulmak için bunca yol kat ettikten sonra bana bütün söyleyeceğin yaşamın sonu olmayan bir nehir olduğu mu? Guru sarsılmış, dehşete düşmüş. Çok kızmış ve ''Yani öyle olmadığını mı söylüyorsun?'' demiş. Yaşamın anlamını sana hiç kimse veremez. O senin yaşamın. Anlamı da senin olmak zorunda. Himalayaların faydası olmaz. Senin dışında hiç kimse ona sahip olamaz. Bu senin yaşamın ve sadece senin için erişilebilirdir. Sıra ancak yaşadığında senin için anlaşılır olacaktır. Sana söylemek istediğim birinci şey onu başka bir yerde aramaman. Onu bende arama, onu kitaplarda arama, onu mantıklı açıklamalarda arama. Bunların hepsi yaşamı örtbas eder, açıklamaz. Basit bir biçimde boş zihnini doldurur, var olanı fark etmemeni sağlarlar. Zihin ne kadar çok işe yaramaz bilgilerle dolarsa o kadar sıkıcı ve aptal olursun. Bilgi insanları aptallaştırır, duyarlılıklarını köreltir. Onları doldurur, üzerlerinde ağırlık yapar. Egolarını güçlendirir fakat ışık vermez ve onlara yolu göstermez. Bu mümkün değildir. Yaşam zaten orada, senin içinde kaynıyor. Sadece orada yakalanabilir. Tapınak dışarıda değildir. Onun mabedi sensin. Bu nedenle eğer yaşamın ne olduğunu bilmek istiyorsan, hatırlanması gereken ilk şey onu asla dışarıda aramamak, asla başka birisinden öğrenmeye çalışmamaktır. Anlam bu yolla aktarılamaz. En büyük ustalar yaşam hakkında asla hiçbir şey söylemedi. Seni her zaman yine kendine yönelttiler. Hatırlanması gereken ikinci şey, yaşamın ne olduğunu öğrendiğinde, Ölümün ne olduğunu da bileceğindir. Ölüm de aynı sürecin parçasıdır. Normal olarak ölümün her şeyin sonunda geldiğini düşünürüz. Normal olarak ölümün yaşama karşı olduğunu düşünürüz. Normal olarak ölümün düşman olduğunu düşünürüz. Ancak ölüm düşman değildir. Ölümü düşman gibi görüyorsan bu sadece yaşamın ne olduğunu anlayamadığını gösterir. Ölüm ve yaşam aynı enerjinin, aynı olgunun iki kutbudur. Medcezir, gündüz ve gece, yaz ve kış. Bunlar ayrı değildir ve birbirinin tersi değil, karşıt değil, tamamlayıcıdırlar. Ölüm yaşamın sonu değildir. Aslında bir yaşamın tamamlanması, bir yaşamın giderek yükselmesi, zirveye son noktaya ulaşmasıdır. Bir kez yaşamını ve onun sürecini öğrendiğinde ölümün ne olduğunu da anlarsın. Ölüm, yaşamın yapısal, tamamlayıcı bir parçası ve yaşamın dostudur. Yaşam onsuz var olamaz. Yaşam ölüm sayesinde var olur. Arka planı sağlayan ölümdür. Esasında ölüm bir yenilenme sürecidir. Ölüm her dakika gerçekleşir. Nefes aldığın anda ve nefes verdiğin anda her ikisi de meydana gelir. Nefes aldığında yaşam meydana gelir. Nefes verdiğinde ölüm meydana gelir. Bu yüzden bir çocuk doğduğunda ilk yaptığı şey nefes almaktır. O zaman yaşam başlar. Yaşlı bir insan ölürken yaptığı son şey nefes vermektir. O zaman yaşam terk eder. Nefes vermek ölüm nefes almak yaşamdır. İkisi bir öküz arabasının iki tekerleği gibidir. Nefes alarak yaşadığın kadar nefes vererek de yaşarsın. Nefes vermek nefes almanın parçasıdır. Nefes vermeyi durdurursan nefes alamazsın. Ölmeyi durdurursan yaşayamazsın. Yaşamının ne olduğunu anlayan insan ölümün gerçekleşmesine izin verir. Onu hoş karşılar. Her an ölür ve her an dirilir. Çarmıhı ve yeniden dirilişi bir süreç olarak sürekli gerçekleşir. Her an geçmiş ölür ve tekrar tekrar geleceğe doğar. Yaşama bakarsan ölümün ne olduğunu anlayabilirsin. Ölümün ne olduğunu anladığında... Ancak o zaman yaşamın ne olduğunu anlayabilirsin. İkisi de yapısaldır. Normal olarak korku yüzünden bir ayrılık yarattık. Yaşamın iyi ve ölümün kötü olduğunu düşünüyoruz. Bir şekilde kendimizi ölüme karşı korumak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu saçma fikir yaşamlarımızda sonu gelmeyen ıstıraplar yaratıyor. Çünkü kendini ölüme karşı koruyan bir insan yaşamayı beceremez. Soluk vermekten korkar. O zaman soluk alamaz ve tıkanır. O zaman sadece sürükler. Yaşam artık bir akış değildir. Yaşam artık bir nehir değildir. Gerçekten yaşamak istiyorsan ölmeye hazır olmak zorundasın. İçinde ölmekten korkan kim? Yaşam ölümden korkuyor mu? Bu mümkün değil. Yaşam kendi tamamlayıcı sürecinden nasıl korkabilir? İçinde başka bir şey korkuyor. İçinde ego korkuyor. Yaşam ve ölüm karşıt değildir. Ego ve yaşam karşıttır. Ego hem yaşama hem de ölüme karşıdır. Ego yaşamaktan korkar ve ego ölmekten korkar. Yaşamaktan korkar çünkü yaşam için her çaba, her adım ölümü yakınlaştırır. Yaşıyorsan ölüme giderek daha yaklaşıyorsun. Ego ölmekten korktuğu için yaşamaktan da korkar. Ego sadece ağırdan alır. Birçok insan ne yaşar ne de ölüdür. En kötüsü de budur. Her şeyiyle yaşayan bir insan aynı zamanda ölümle doludur. Çarmağa gerilmiş İsa'nın anlamı budur. Kendi çarmıhını taşıyan İsa gerçekten anlaşılmamıştır. Havarilerine kendi çarmıhlarınızı taşımak zorunda kalacaksınız der. Kendi çarmıhını taşıyan İsa'nın anlamı çok basittir. Herkes kendi ölümünü sürekli taşımak zorundadır. Herkes her an ölmek zorundadır. Herkes çarmığın üzerinde olmak zorundadır. Çünkü bütünüyle tam olarak yaşamanın tek yolu budur. Tam anlamıyla hayat dolu olduğun bir ana ulaştığın her sefer birden orada ölümü de göreceksin. Sevgide bu gerçekleşir. Sevgide yaşam bir doğruğa ulaşır. Bu nedenle insanlar sevmekten korkarlar. Bana gelip sevmekten korktuğunu söyleyen insanlar beni her zaman şaşırtmıştır. Sevmekten korkmak ne demektir? Bunun nedeni birini gerçekten sevdiğinde egonun gerilemeye ve erimeye başlamasıdır. Ego ile sevemezsin. Ego bir engel oluşturur. Ve sen engeli kaldırmak istediğinde ego bu bir ölüm olacak. Dikkat et der. Egonun ölümü senin ölümün değildir. Egonun ölümü gerçekte senin yaşama olasılığındır. Ego etrafındaki ölü kabuktan başka bir şey değildir. Parçalanması ve atılması gerekir. Doğal bir şekilde oluşur. Tıpkı bir gezginin elbiselerinin ve bedeninin tozla kaplanması gibidir. Ve tozdan kurtulmak için yıkanması gerekir. Biz zaman içinde hareket ettikçe tecrübelerin, bilginin, yaşanan hayatın, geçmişin tozu birikir. Bu toz bizim egomuz olur. Biriktikçe etrafında kırılıp atılması gereken bir kabuk haline alır. Bu kabuk hiçbir biçimde bir hapishaneye dönüşmesin diye sürekli, her gün, aslında her an yıkanmak gerekir. Ego sevmekten korkar. Çünkü sevgide yaşam bir tepe noktasına gelir. Ancak yaşamda bir zirveye ulaşıldığı her zaman, ölümde de bir zirve vardır. Birbirlerini takip ederler. Sevgide ölür ve yeniden doğarsın. Meditasyon yapmaya ve dua etmeye geldiğinde, ya da bir ustaya teslim olmaya geldiğinde de aynı şey olur. Ego teslim olmamak için her türlü zorluğu, gerekçe yaratır. Bu konuyu düşün, enine boyuna düşün, bu konuda akıllı ol. Bir ustaya geldiğinde ego yine şüpheci olur, tedirginlik yaratır. Çünkü yine sen yaşama geliyorsun, ölümün yaşam kadar canlı olacağı bir yangına geliyorsun. Ölümün ve yaşamın birlikte tutuştuğu, Asla ayrı olmadıkları hatırlansın. Eğer en düşük seviyede çok az hayat doluysan o zaman ölümü ve yaşamı ayrı görebilirsin. Sen duruğa yaklaştıkça onlar da daha yakına gelmeye başlar. Tam tepede buluşur ve bir olurlar. Sevgide, meditasyonda, inançta, duada, yaşamın bütün olduğu her yerde ölüm de oradadır. Ölüm olmadan yaşam bütün olamaz.'' Fakat ego daima ayrılıklarla, ikiliklerle düşünür. Her şey ayırır. Varoluş bölünemeyendir, bölünemez. Önce bir çocuktun, sonra genç bir insan oldun. Genç olduğun zamanı gösteren bir sınır çizebilir misin? Zamanda birden artık çocuk olmadığın, genç olduğun noktayı işaretleyebilir misin? Bir gün yaşlandın, yaşlandığın zamanı gösteren bir çizgi çizebilir misin? Süreçler ayrılamaz. Doğduğun zaman tas tamam aynı şey olur. Doğduğun zamanı ayırabilir misin? Yaşamın gerçekten ne zaman başladığını. Çocuk nefes almaya başladığı zaman mı başlar? Doktorun çocuğun poposuna şaplak attığı ve çocuğun nefes almaya başladığı zaman mı? Yaşam o zaman mı doğar? Yoksa çocuk rahme düştüğü, anne hamile kaldığı, çocuğa gebe kalındığı zaman mı? Yaşam o zaman mı başlar? Yoksa bundan da mı önce? Yaşam tam olarak ne zaman başlar? Bu sonu ve başlangıcı olmayan bir süreçtir. Hiçbir zaman başlamaz. Bir insan ne zaman ölüdür? Bir insan solunumu durduğunda mı ölür? Artık pek çok yoginin solunumunu durdurabildiği ve yine de hayatta kaldığı ve geri dönebildiği bilimsel temellere dayanarak kanıtlanmıştır. Demek ki solunumun durması son olamaz.'' Yaşam nerede son bulur? Hiçbir zaman hiçbir yerde son bulmaz. Hiçbir zaman bir yerde başlamaz. Biz sonsuzluğun parçasıyız. En başından beri buradaydık. Tabii eğer bir başlangıç varsa ve en sonuna kadar burada olacağız. Eğer bir son olacaksa. Aslında ne bir başlangıç ne de bir son olabilir. Biz yaşamız, biçimler, bedenler, zihinler değişse bile... Yaşam adını verdiğimiz şey sadece belirli bir beden, belirli bir zihin, belirli bir tutumla özdeşleşmedir. Ve ölüm adını verdiğimiz şey de o biçimden, o bedenden, o kavramdan dışarı çıkmaktan başka bir şey değildir. Ev değiştiriyorsun. Bir evle çok fazla özdeşleşecek olursan ev değiştirmek çok ıstıraplı olacaktır. Öleceğini zannedeceksin. Çünkü eski ev senin olduğun şeydi. Senin kimliğindi. Ancak bu olamaz. Çünkü sadece evi değiştirdiğini biliyorsun. Sen aynı kalıyorsun. Kendi içine bakmış olanlar, kim olduğunu bulmuş olanlar, ölümsüz, son olmayan bir süreci öğrenirler. Yaşam zamansız, zamanın ötesinde bir süreçtir. Ölüm onun parçasıdır. Ölüm sürekli bir diriliştir. Her seferinde yeniden hayat bulmak için yaşama sunulan bir yardım. Yaşamın eski formlardan kurtulması, harab olmuş yapılardan kurtulması, sınırlayıcı bünyelerden kurtulması için sunulan bir yardımdır. Böylece yeniden akabilir ve yeniden taze ve genç olabilirsin ve yeniden bakir olabilirsin. Bir öykü dinledim. Bir adam Mount Vernon civarında bir antikacıda gezinirken, ''Oldukça eski görünen bir baltaya rastlar. Orada duran çok eski bir balta der dükkan sahibine. Evet der adam. Bir zamanlar George Washington'a aitti. Gerçekten mi?'' der müşteri. ''Kesinlikle çok iyi dayanmış. Elbette der antika satıcısı. Üç kez sapı, iki kez de başı değiştirilmiş. Yaşam da böyledir. Sapları ve başları değiştirerek devam eder.'' Aslında her şey değişmeye devam ediyormuş gibi görünür fakat bir şeyler sonsuza kadar aynı kalır. Sadece izle. Bir çocuktun, şimdi bundan geriye ne kaldı? Yalnızca bir hatıra. Bedenin değişti, zihnin değişti, kimliğin değişti. Çocukluğundan geriye ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Sadece bir hatıra. Bu gerçekten oldu mu? Yoksa sen bir rüya mı gördün, bir kitapta mı okudun? Ya da birisi bunu sana anlattı mı ayırt edemezsin. Çocukluk senin miydi yoksa bir başkasının mı? Bir ara eski fotoğrafların olduğu albüme bak. Sadece bunun sen olduğunu gör. Ne kadar değiştiğine inanamayacaksın. Bu kadar değiştiğine inanamayacaksın. Aslında her şey değişti. Saplar başlar ve her şey. Ama yine de derinlerde bir yerlerde bir şey bir sürekliliği korur. Bir tanıklık devam eder. Her halükarda görünmez olan bir ip vardır. Her şey değişmeye devam eder fakat o görünmez ip aynı kalır. O ip yaşamın ve ölümün ötesindedir. Yaşam ve ölümün ötesinde olan şey için yaşam ve ölüm iki kanattır. Ötesinde olan yaşamı ve ölümü bir arabanın iki tekerleği gibi tamamlayıcı olarak kullanmaya devam eder. Yaşam yoluyla yaşar, ölüm yoluyla yaşar. Ölüm ve yaşam onun süreçleridir. Nefes almak ve nefes vermek gibi. Fakat senin içinde aşkın bir şey vardır. O sensin, aşkın olan. Kendimizi biçimle çok fazla özdeşleştiriyoruz. Bu ego'yı yaratır. Ben dediğimiz şey budur. Elbette benim birçok kereler ölmesi gerekir. Bu yüzden sürekli korku içinde, titriyor, hep tedirgin, korunma ve güvence peşinde, bir sufi, zengin bir adamın kapısını çalar. Adam bir dilencidir ve fazla değil, sadece bir öğüne yetecek kadar para ister. Zengin adam bağırır ve seni burada kimse tanımıyor der. Ama ben kendimi tanıyorum der derviş. Tersi doğru olsaydı ne kadar üzücü olurdu. Herkes beni bilseydi fakat ben kendimden habersiz olsaydım ne kadar üzücü olurdu. Evet haklısın, beni burada kimse tanımıyor ama ben kendimi tanıyorum. Bu iki durumdan başkası olası değil ve sen üzücü olan durumdasın. Herkes senin hakkında bilgi sahibi olabilir kim olduğun konusunda. Ama sen kendi aşkınlığından, kendi gerçek doğandan, özgün varlığından habersizsin. Yaşamdaki tek üzüntü budur. Bir sürü bahane bulabilirsin ama asıl üzüntü budur. Kim olduğunu bilmiyorsun. Bir insan kim olduğunu bilmeyerek, nereden geldiğini bilmeyerek, nereye gittiğini bilmeyerek nasıl mutlu olabilir? Her türlü problem bu kendinden habersiz olma halinden ortaya çıkar. Bir grup karınca iyice karamak için yer altındaki yuvalarının karanlığından dışarı çıkarlar. Sabah olmak üzeredir. Karıncalar yaprakları sabah çiğ ile kaplı bir bitkinin yanından geçerler. Bunlar ne diye sorar karıncalardan biri çiğ damlalarını işaret ederek. Nereden geliyorlar? Bazıları topraktan geliyorlar der. Diğerleri denizden geliyorlar der. Sonunda tartışmaya başlarlar. Deniz teorisinde ısrar eden bir grup vardır ve bir grupta toprak teorisini savunmaktadır. Sadece biri bilge ve zeki bir karınca tek başına durmaktadır. Her şeyde kaynağına dönme eğilimi bulunduğundan bir dakika duralım ve işaretleri görmek için etrafa bakalım. Ve söylendiğine göre her şey aslında geri döner. Bir tuğlayı ne kadar yükseğe atarsanız atın gerisin geri yere düşer. Bir şey ışığa doğru eğiliyorsa esas olarak ışığa ait olmalıdır der. Karıncalar henüz yeterince ikna olmamıştır. Çekişmelerini kaldıkları yerden sürdürmeye hazırlanırken güneş yükselir, ve çiğ damlaları, yaprakları terk ederek güneşe doğru yükselir ve gözden kaybolurlar. Her şey esas kaynağına geri döner. Esas kaynağına dönmek zorundadır. Yaşamı anlarsan ölümü de anlarsın. Yaşam esas kaynağına dair bir unutkanlıktır. Ve ölüm bir yeniden hatırlamadır. Yaşam esas kaynaktan uzaklaşmak, ölüm eve geri dönmektir. Ölüm çirkin değildir, ölüm güzeldir. Fakat ölüm ancak yaşamlarına engelsiz, çekincesiz, baskısız yaşamış olanlar için güzeldir. Ölüm sadece yaşamlarını güzellikle yaşamış, yaşamaktan korkmamış, yaşamak için yeterince cesaret göstermiş olanlar için güzeldir. Sevmiş, dans etmiş, kutlamış olanlar için. Yaşamın bir kutlamaysa ölüm nihai kutlama olur. Sana şu şekilde anlatayım. Yaşamın her ne olduysa Ölüm onu açığa çıkarır. Yaşamda betbaht olduysan ölüm ıstırap açığa çıkarır. Ölüm büyük bir açığa çıkarıcıdır. Yaşamında mutlu olduysan ölüm mutluluk açığa çıkarır. Sadece fiziksel rahatlık ve fiziksel zevkten oluşan bir hayat yaşadıysan o zaman elbette ölüm son derece rahatsız ve son derece keyifsiz olacaktır. Çünkü beden terk etmek zorundadır. Beden sadece geçici bir ikamet yeridir. Geceyi geçirdiğimiz ve sabah terk ettiğimiz bir tapınaktır. Beden senin daimi ikametgahın değil, evin değildir. Bu yüzden sadece bedensel bir hayat yaşamışsan ve bedenin dışında hiçbir şey bilmiyorsan, ölüm çok çok çirkin, keyifsiz acılı olacaktır. Ölüm bir ıstırap olacaktır. Ancak bedenin biraz daha üzerinde yaşadıysan, müziği ve şiiri sevdiysen, ve çiçeklere ve yıldızlara baktıysan ve bilincine fiziksel olanın dışında bir şey girdiyse, ölüm o kadar kötü olmayacak, ölüm o kadar acılı olmayacaktır. Ona sükunetle katlanabilirsin, fakat yine de bir kutlama olamaz. Kendi içindeki aşkın bir şeye dokunduysan, merkezdeki kendi hiçliğine girdiysen, varlığının merkezi olan artık bir beden ve bir zihin olmadığın, Fiziksel zevklerin tümüyle çok yerlerde kaldığı ve müzik, şiir, edebiyat ve resim gibi zihinsel zevklerin, her şeyin çok uzaklarda kaldığı, basit bir biçimde sadece saf farkındalığın, bilinç olduğun yer, o zaman ölüm büyük bir kutlama, büyük bir anlama, büyük bir keşif olacaktır. İçinde aşkın olana dair bir şey bilirsen, ölüm sana evrende aşkın olanı gösterecektir. O zaman ölüm artık bir ölüm değil. Tanrı'yla bir karşılaşma, Tanrı'yla bir randevudur. Bu yüzden insanın düşünce tarihinde ölüm hakkında üç ifade bulabilirsin. Bir ifade, bedenine bağımlı yaşayan, yemek ya da seks zevkinden daha büyük hiçbir şey bilmeyen, yaşamı sadece yemek ve seksten ibaret olmuş, yiyecekten zevk almış ve seksten zevk almış, yaşamı çok ilkel olmuş, yaşamı son derece inceliksiz olmuş, sarayının verandasında yaşamış, ama hiç içeri girmemiş ve tüm hayatın bundan ibaret olduğunu düşünmüş sıradan insana aittir. Bu insan ölüm anında tutunmaya çalışacaktır. Ölüme direnecektir. Ölümle savaşacaktır. Ölüm düşman gibi gelecektir. Bundan dolayı bütün dünyada, bütün toplumlarda ölüm karanlık ve zalim tasvir edilir. Hindistan'da ölümün habercisinin çok çirkin olduğunu söylerler. Karanlık, siyah ve çok büyük çirkin bir mandanın üzerinde gelir. Sıradan tavır budur. Bu insanlar kaçırdılar, yaşamın bütün boyutlarını öğrenemediler. Yaşamın derinliklerine dokunamadılar ve yaşamın doruklarına uçamadılar. Bütünlüğü kaçırdılar, kutsamayı kaçırdılar. Sonra ikinci türde bir ifade vardır. Şairler, felsefeciler bazen ölümün kötü bir şey olmadığını... Zalim bir şey olmadığını, sadece dinlendirici olduğunu söylerler. Büyük bir istirahat uyku gibi. Bu birincisinden daha iyidir. Bu insanlar en azından bedenin dışında bir şey öğrendiler. Zihne dair bir şey öğrendiler. Sadece yemek ve seks düşünmediler. Bütün hayatları sadece yemek ve çoğalmak olmadı. Bunların ruhlarında biraz daha çok yönlülük var. Biraz daha soylu, biraz daha kültürlüler. Ölümün büyük bir istirahat gibi olduğunu söylüyorlar. Birisi yorulmuş, ölüyor ve dinleniyor. Ölüm dinlendiricidir. Ancak onlar da hakikatin çok uzağındalar. Yaşamın en derindeki özünü bilenler, ölümün tanrı olduğunu söylerler. Ölüm sadece bir istirahat değil, aynı zamanda yeniden diriliş, yeni bir yaşam, yeni bir başlangıç demektir. Yeni bir kapı açılır. Sufi bilgesi Bayezid ölürken etrafında toplanan insanlar, öğrencileri birden hayrete düştüler. Çünkü son an geldiğinde yüzü ışıl ışıl olmuştu. Güzel bir aurası vardı. Bayezid güzel bir insandı ve öğrencileri onun etrafındaki aurayı her zaman hissetmişlerdi. Fakat böyle bir şeyi, bu kadar ışıltılı bir şeyi daha önce hiç görmemişlerdi. ''Bayezid bize sana ne olduğunu anlat, sana neler oluyor?'' Bizden ayrılmadan önce bize son mesajını ver dediler. Bayezid gözlerini açtı ve Tanrı beni buyur ediyor. Onun kucağına gidiyorum. Hoşça kalın dedi. Gözlerini kapadı, solunumu durdu. Fakat nefesinin durduğu anda bir ışık patlaması oldu. Oda ışıkla doldu ve sonra ışık kayboldu. Bir insan kendinde aşkın olanı bildiği zaman ölüm Tanrı'nın öbür yüzünden başka bir şey değildir. O zaman ölüm bir danstır. Sen ölümün kendisini kutlamaya muktedir olmadıkça yaşamı kaçırdın demektir. Bütün yaşam bu son için bir hazırlıktır. Bu güzel öykünün anlamı budur. Rabbi bunam ölüm döşeğinde yatarken karısı gözyaşlarına boğulur. ''Rabbi neden ağlıyorsun? Bütün bu hayatı yalnızca nasıl ölenebileceğini öğrenebileyim diye yaşadım.'' der. Bütün hayatı sadece bir hazırlık olmuştu. Ölmenin sırlarını öğrenmek için bir hazırlık. Bütün dinler sana nasıl ölüneceğini öğretmek için bir bilimden ya da bir sanat başka bir şey değildir. Ve sana nasıl ölüneceğini öğretmenin tek yolu nasıl yaşamak gerektiğini öğretmektir. Doğru yaşamanın ne olduğunu bilirsen, doğru ölmenin ne olduğunu da bileceksin. Bu nedenle öncelikli konuya da en temel mesele nasıl yaşanacağıdır. Sana birkaç şey anlatayım. Birincisi, yaşamın senin yaşamındır, başka kimsenin değil. O yüzden sana başkaları tarafından hükmedilmesine izin verme, başkaları tarafından emredilmesine izin verme, bu yaşamın bir ihanetidir. Sana başkaları tarafından emredilmesine izin verirsen, belki ebeveynlerin, toplumun, Eğitim sisteminin, politikacıların, din adamlarının, her neyseler başkaları tarafından hükmedilmesine izin verirsen kendi yaşamını kaçırırsın. Çünkü baskı dışarıdan gelir ve yaşam senin içindedir. İkisi asla karşılaşmazlar. Her şeye hayır diyen birisi olman gerektiğini söylemiyorum. Bunun da fazla yararı olmaz. İki tip insan vardır. Bir tanesi her şeye ve herkese teslim olmaya hazır olan itaatkar tiptir. Bunlar içlerinde bağımsız bir ruha sahip değildir. Olgunlaşmamışlardır, çocuksudurlar. Her zaman bir baba figürü, onlara neyi yapıp neyi yapmamaları gerektiğini söyleyecek birini ararlar. Kendi varlıklarına güvenmeleri mümkün değildir. Bu insanlar dünyanın büyük bölümünü, çoğunluğunu oluşturuyor. Sonra bu insanların tersi olan, toplumu reddeden, toplumun değerlerini reddeden küçük bir azınlık vardır. Onlar isyankar olduklarını düşünürler. İsyankar değil sadece tepkiseldirler. Çünkü ister toplumu dinle ister toplumu reddet, her ikisinde de toplum belirleyici faktör olarak kalıyorsa o zaman toplumun hakimiyeti altındasındır. Sana bir hikaye anlatayım. Bir keresinde Nasreddin Hoca bir süre uzakta kaldıktan sonra uzun bir sakalla köye döner. Arkadaşları doğal olarak sakalıyla dalga geçerler ve poz parçasını nasıl edindiğini sorarlar. Sakalla hoca yakınmaya başlar ve sert bir şekilde sakala lanet okur. Hocanın konuşma şekli arkadaşlarını şaşırtır ve ona eğer hoşlanmıyorsa neden sakal bıraktığını sorarlar. Kör olası şeyden nefret ediyorum diye anlatır hoca onlara. Nefret ediyorsan neden tıraş edip kurtulmuyorsun diye sorar arkadaşlarından bir tanesi. Gözlerinde muzip bir ışık yanıp sönen hoca cevap verir. Çünkü karım da ondan nefret ediyor. Fakat bu seni özgürleştirmez. Hippiler, yippiler ve diğerleri gerçekten isyankar insanlar değildir. Onlar tepkiseldirler. Onlar toplumun tersine hareket ettiler. Bazıları itaatkar bazıları itaatsiz. Ama baskının merkezi aynıdır. Bazıları itaat eder, bazıları boyun eğmez ama kimse kendi ruhuna bakmaz. Gerçekten asi olan ne toplumun tarafında ne de topluma karşıdır. Sadece hayatını kendi anlayışına göre yaşıyordur. Topluma karşı gelmesinin ya da toplumla birlikte hareket etmesinin önemi yoktur. Bazen topluma uygun hareket edebilir, bazen de topluma uymayabilir. Ama düşünülmesi gereken mesele bu değildir. Kişi kendi anlayışına göre, kendi küçük ışığına göre yaşar. Bu konuda egoist olduğunu söylemiyorum. Hayır, son derece alçak gönüllüdür. Işığının çok küçük olduğunu bilir. Fakat mevcut olan tek ışık budur. Dik başlı değildir, çok alçak gönüllüdür. Hatalı olabilirim ama lütfen kendime göre hatalı olmama izin verin der. Öğrenmenin tek yolu budur. Hatalar yapmak öğrenmenin tek yoludur. Bir insanın kendi anlayışına göre hareket etmesi büyümenin ve olgunlaşmanın tek yoludur. Hep sana ne yapacağını söyleyecek birisini arıyorsan itaat etmişsin ya da karşı çıkmışsın bir şey fark etmez. Kabul etmek ya da karşı çıkmak için sana ne yapacağını söyleyecek birini arıyorsan kendi yaşamının ne olduğunu asla bilemeyeceksin. Yaşamak gerekir ve sen kendi küçük ışığını izlemek zorundasındır. Ne yapılması gerektiği her zaman açık değildir. Kafan son derece karışıktır. Bırak öyle olsun. Fakat kendi karmaşandan çıkmanın bir yolunu bul. Başkalarını dinlemek çok ucuz ve kolaydır. Çünkü onlar sana ölü doktrinleri aktarabilirler. Sana emirler verebilirler. Bunu yap, şunu yapma. Üstelik buyruklarından son derece emindirler. Kesinlik araştırılmamalıdır, anlayış araştırılmalıdır. Kesinlik arıyorsan öyle ya da böyle tuzaklardan birine düşersin. Kesinlik arama, anlayış ara. Kesinlik sana ucuz yoldan verilebilir. Bunu sana herkes verebilir. Ancak son tahlilde kaybeden sen olacaksın. Sadece güvenceyi ve kesinliği korumak için yaşamını kaybettin ve yaşam kesin değildir, yaşam güvenli değildir. Yaşam güvensizliktir. Her an daha ve daha çok güvenilmezliğe doğru ilerleyiştir. Kişi ne olacağını asla bilemez. Bunun böyle olması güzeldir. Öngörülebilir olsaydı hayat yaşanmaya değer olmazdı. Her şey senin olmasını istediğin gibi olsaydı ve her şey kesin olsaydı sen insan olmazdın, bir makine olurdun. Sadece makineler için her şey güvenli ve kesindir. İnsan özgürlük içinde yaşar. Özgürlüğün güvenilmezliğe ve belirsizliğe ihtiyacı vardır. Gerçek bir zekaya sahip insan her zaman kuşkuludur. Çünkü güvenecek dayanacak hiçbir inancı yoktur. Dikkat etmek ve karşılık vermek zorundadır. Lao Tzu, ben kuşkucuyum ve hayatta dikkatli bir şekilde ilerlerim. Çünkü ne olacağını bilmem ve peşinden gideceğim hiçbir ilkem yok. Her an için ayrı karar vermek zorundayım. Hiçbir zaman önceden karar vermem. Vakti geldiğinde karar vermek zorundayım der. O zaman kişinin son derece duyarlı olması gerekir. Sorumluluk budur. Sorumluluk bir zorunluluktur. Sorumluluk bir görev değildir. Karşılık verme kapasitesidir. Yaşamın ne olduğunu öğrenmek isteyen insanın duyarlı olması gerekir. Bu atlanıyor Yüzyılların koşullandırması seni daha çok makinelere benzetti. İnsanlığını kaybettin, güvenlik için pazarlık ettin. Güvendesin ve rahatsın ve her şey başkaları tarafından planlanmış durumda. Bütün bunlar aptalca. Çünkü yaşam ölçülemez, sınırsızdır. Hiçbir haritası yoktur çünkü yaşam süren bir akış halindedir. Her şey değişmeye devam eder. Değişim dışında hiçbir şey devamlı değildir. Herakles aynı nehre iki kez giremezsin der. Yaşam yolu çok inişli dolambaçlıdır. Yaşam yolu bir tren yolunun rayları gibi değildir. Hayır, yaşam raylar üzerinde gitmez. Güzelliği, görkemi, şiiri, müziği de buradadır. Her zaman bir sürpriz olmasın da. Güvence kesinlik arıyorsan gözlerin kapalı olacak. Giderek daha az şaşıracaksın... Ve merak etme kapasiteni kaybedeceksin. Merak etme kapasiteni bir kez kaybettin mi dinini kaybettin demektir. Din merak eden yüreğinin başlangıcıdır. Din etrafımızı saran bilinmeye karşı alıcılıktır. Güvenlik karama, hayatını nasıl yaşayacağına dair nasihat arama. İnsanlar bana geliyor ve Oşo bize hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiğini söyle diyorlar. Yaşamın ne olduğunu bilmek ilgini çekmiyor. Daha çok belirli bir kalıp oluşturmakla ilgileniyorsun. Hayatı yaşamaktan çok onu öldürmekle ilgileniyorsun. Sana dayatılacak bir öğreti istiyorsun. Şüphesiz bütün dünyada hazır, oturduğu yerde seni bekleyen din adamları ve politikacılar var. Onlara git, onlar kendi öğretilerini sana kabul ettirmek için hazır bekliyorlar. Fikirlerini başkalarına dayatarak elde ettikleri gücü seviyorlar. Ben bunun için burada değilim. Ben özgür olmana yardım etmek için buradayım. Özgür olmana yardım etmek için burada olduğumu söylediğim zaman buna ben de dahilim. Benden bağımsız olmana da yardım ediyorum. Seni kabul ediyorum ve her doktordan, her kitaptan, her felsefeden buna ben de dahilim Tamamen özgür olman için Saniyasa inisiye ediyorum. Saniyas yaşamın kendisi gibi çelişkilidir. Öyle olmalıdır. O zaman hayat doludur. Bu nedenle birinci şey, hayatını nasıl yaşaman gerektiğini hiç kimseye sorma. Yaşam çok değerlidir. Onu yaşa. Hatalar yapmayacağını söylemiyorum. Yapacaksın. Sadece tek bir şey hatırla. Aynı hataları tekrarlama. Bu kadarı yeter. Her gün yeni bir hata bulabiliyorsan onu yap. Hataları tekrarlama. Bu aptalcı olur. Yapacak yeni hatalar bulabilen bir insan sürekli gelişecektir. Öğrenmenin tek yolu budur. Kendi ışığına gelmenin tek yolu budur. Bir Öykü Anlatırlar Bir gece şair Kermanlı Abade, çok büyük bir şair, bir kabın üzerine eğilmiş sundurmasında oturmaktadır. Büyük Sufi misliği Tebrizli Şems oradan geçmektedir. Tebrizli Şems şaire ne yaptığına bakar, ne yapıyorsun diye sorar. Bir tas suyun içinde ayı seyrediyorum der şair. Tebrizli Şems kahkahalarla deli gibi gülmeye başlar. Şair huzursuz olmaya başlar. Bir kalabalık toplanır. Sonunda şair sorun nedir, neden bu kadar gülüyorsun, neden benimle alay ediyorsun der. Tebrizli Şems, Boynunu kırmadıysan neden doğrudan gökyüzündeki aya bakmıyorsun der. Ay oradadır, dolunay oradadır ve şair bir çanak su alarak oturmuş çanaktaki suya yansıyan aya bakmaktadır. Hakikati kitaplarda aramak, hakikati felsefede aramak yansımaya bakmaktır. Hayatını nasıl yaşaman gerektiğini bir başkasına soruyorsan yanlış rehberlik istiyorsun demektir. Çünkü o insan ancak kendi hayatı hakkında konuşabilir. İki yaşam asla ve asla aynı değildir. O insan sana her ne söyleyebiliyor ya da açıklıyorsa kendi yaşamıyla ilgili olacaktır. O da ancak her kendisi yaşadıysa o da başkasına sormuş olabilir. Başka birini takip etmiş olabilir. Kendisi bir taklitçi olabilir. O zaman söyledikleri bir yansımanın yansımasıdır. Yüzyıllar geçer ve insanlar yansımanın yansımasının yansımasını yansıtmaya devam ederler. Ve gerçek ay hep orada gökyüzünde seni bekler. O senin ayın, senin gökyüzün. Aracısız bak. Neden benim gözlerimi ya da bir başkasının gözlerini ödünç alıyorsun? Sana görmek ve doğrudan görmek için gözler güzel gözler verilmiş. Neden başkasından anlayış ödünç alıyorsun? Hatırla bu benim için anlayış olabilir. Ancak sen onu ödünç aldığın anda senin için bilgi olur. Artık anlayış değildir. Anlayış sadece kişinin kendisi tarafından deneyimlenendir. Eğer ben aya bakmışsam bu benim için anlayış olabilir. Ancak sana söylediğim anda bilgi haline gelir. Artık anlayış değildir. O zaman sadece sözeldir. O zaman sadece dille ilgilidir. Lisan bir yalandır. Sana bir hikaye anlatayım. Hayvanlarının üretkenliğinden hoşnut olmayan bir tavuk yetiştiricisi, tavuklarının üzerinde bir parça felsefe kullanmaya karar verir. Bu nedenle canlı renkleri olan, konuşan bir papağan satın alır ve onu kümese yerleştirir. Tahmin edileceği gibi, tavuklar derhal yakışıklı yabancının etrafında toplanır. Ona neşeli gıdaklamalarla yemesi için en iyi parçaları gösterirler, ve genellikle yeni bir pop şarkıcısını takip eden bir genç kız grubu gibi etrafından ayrılmazlar. Hatta yumurtlama kapasiteleri arttığından yetiştiricinin keyfine diyecek yoktur. Doğal olarak haremi tarafından ihmal edilen kıskanç horoz, çekici yabancının üzerine çullanır. Ona gaga ve pençe darbeleriyle saldırır, birbiri ardına yeşil ya da kırmızı tüyleniyorlar. Bunun üzerine gözü korkan papağan heyecan içinde çığlıklar atar. Yeter efendim, size yalvarıyorum yeter. Sonuç olarak ben sadece bir dil profesörü sıfatıyla buradayım. Birçok insan hayatını dil profesörleri gibi yaşıyor. Bu en yanlış yaşama biçimidir. Gerçeğin hiçbir lisana ihtiyacı yoktur. Senin için söze gerek olmayan bir düzeyde ulaşılabilirdir. Ay oradadır. Ne çanağa ne de suya ihtiyaç vardır. Başka bir aracıya ihtiyaç yoktur. Sadece ona bakmak zorundasın. Bu sözsüz bir bağlantıdır. Yaşamın tamamı ulaşılabilirdir. Sen sadece onunla sözsüz olarak bağlantı kurmayı öğrenmek zorundasın. Meditasyon bundan ibarettir. Dilin etkilemediği, öğrenilmiş kavramların seninle gerçeğin arasına girmediği bir alanda olmak. Bir kadını sevdiğin zaman başkalarının sevgi hakkında söylediklerini aldırma. Çünkü bu engel teşkil edecektir. Bir kadını seviyorsan aşk kordadır. Aşkla ilgili öğrendiğin her şeyi unut. Kinseyleri unut. Masters ve Johnsonları unut. Freudları ve Jungları unut. Lütfen değil profesör olma. Sadece o kadını sev ve sevginin orada olmasına izin ver. Ve sevginin seni onun saklı sırlarına, Gizemlerine yöneltmesine ve rehberlik etmesine izin ver. Aşkın ne olduğunu o zaman anlayabileceksin. Başkalarının meditasyon konusunda söyledikleri anlamsızdır. Bir keresinde bir Cain ermişi tarafından meditasyon üzerine yazılmış bir kitap görmüştüm. Gerçekten güzeldi. Fakat sadece birkaç yere bakarak adamın hiç meditasyon yapmamış olduğunu görebiliyordum. Yoksa o bölümler orada olmazdı. Gerçi bu bölümler çok az ve seyrekti. Bütün olarak kitap neredeyse %99'u mükemmeldi. Kitabı sevdim. Sonra bu konuyu unuttum. 10 yıldır ülkeyi dolaşıyordum. Bir keresinde bir Rajasan köyünde o ermiş benimle görüşmeye geldi. Adı tanıdık geliyordu ve birden kitabı hatırladım. Ermiş'e neden bana geldiğini sordum. Meditasyonun ne olduğunu öğrenmek için sana geldim dedi. Kitabını hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü beni gerçekten etkilemişti. Hiç meditasyon yapmadığını gösteren birkaç eksik dışında kitap kusursuz şekilde doğruydu. %99 doğruydu. Şimdi sen buraya meditasyon hakkında bilgi almaya geliyorsun. Hiç meditasyon yapmadın mı dedim. Biraz utanmış görünüyordu. Çünkü öğrencileri de oradaydı. Dürüst ol. Çünkü meditasyonu bildiğini söylersen o zaman bu konuda konuşmayacağım. O zaman bitmiştir, biliyorsundur, gerek yok. Bana dürüstçe söylersen, en azından bir kez dürüst ol, hiç meditasyon yapmadığını söylersen, ancak o zaman sana meditasyon için yardım edebilirim dedim. Bu bir pazarlıktı, bu yüzden itiraf etmek zorundaydı. Evet, bunu hiç kimseye söylemedim. Meditasyon üzerine bir sürü kitap okudum eski kitapların hepsini ve insanlara öğretiyorum. Bu yüzden öğrencilerimin önünde utandım. Binlerce insana meditasyon öğretiyorum ve bu konuda kitaplar yazdım. Ama hiç meditasyon yapmadım, dedi. Meditasyon konusunda kitaplar yazılabilir ama meditasyonun olduğu boşluğa hiç rast gelmeyebilirsin. Söze dökmede çok etkili olabilirsin. Soyutlama konusunda Entelektüel tartışma konusunda çok yetenekli olabilirsin ve bu entelektüel faaliyetler ayırdığın vaktin tümüyle israf olduğunu tamamen unutabilirsin. Ne zamandan beri meditasyonla ilgileniyorsun diye sordum yaşlı adama. Yaşamım boyunca dedi. Neredeyse 70 yaşındaydı. 20 yaşındayken saniye saldım, jayin rahibi oldum ve o zamandan beri, 50 yıldır meditasyon konusunda sürekli okuyorum ve düşünüyorum dedi. Meditasyon konusunda düşünmek, okumak ve yazmakla ve hatta insanlara meditasyon konusunda yol göstermekle geçen 50 yıl ve o meditasyonun ne olduğunu bir kez olsun tatmamış. Milyonlarca insan için durum budur. Sevgiden konuşurlar, sevgi konusunda bütün şiirleri bilirler ama hiç aşık olmamışlardır. Ya da aşık olduklarını zanneseler bile, Kesinlikle aşık olmamışlardır. Bu da kafayla ilgili bir şeydir. Kalple ilgili değildir. İnsanlar yaşarlar ve hayatı kaçırmaya devam ederler. Cesaret ister. Gerçekçi olmak cesaret ister. Her nereye götürürse götürsün yaşamla birlikte hareket etmek cesaret ister. Çünkü yollar belirlenmemiştir. Bir harita yoktur. Kişi bilinmeyene yürümek zorundadır. Yaşam ancak sen bilinmeyene yürümeye hazırsan anlaşılabilir. Bilinene yapışırsan zihne yapışırsın ve zihin yaşam değildir. Yaşam zihinsel değildir, fikirsel değildir çünkü yaşam bütündür. Senin bütünlüğün de ona katılmak zorunda, onun hakkında sadece düşünmekle yetinemezsin. Yaşam hakkında düşünmek yaşam değildir. Bu hakkındalık konusuna dikkat et. Kişi bir şeylerin hakkında düşünür durur. Tanrı hakkında düşünen insanlar vardır. Yaşam hakkında düşünen insanlar vardır. Aşk hakkında düşünen insanlar vardır. Bu ya da şu konu hakkında düşünen insanlar vardır. Nasreddin Hoca çok yaşlanır ve doktoruna gider. Hocayı çok güçsüz gören doktor, tek bir şey söyleyebilirim, seks hayatını yarıya indirmek zorunda kalacaksın der. Tamam, hangi yarısını, konuşma kısmını mı yoksa düşünme kısmını mı? Bu kadar dil profesörü olma, papağan olma. Papağanlar dil profesörüdür. Kelimeler, kavramlar, teoriler, teolojilerle yaşarlar ve yaşam geçip gitmeye, ellerinden kaymaya devam eder. Sonra bir gün birden ölümden korkarlar. Bir insan ölümden korktuğunda şunu iyi bil ki o kişi yaşamı kaçırmış demektir. Yaşamı kaçırmamış olsaydı ölümden korkuyor olmazdı. Bir insan hayatı yaşamışsa ölümü de yaşamaya hazır olacaktır. Ölüm olgusuyla adeta kendinden geçecektir. Sokrates ölürken o kadar büyülenmiştir ki öğrencileri onun neden bu kadar mutlu olduğunu anlayamazlar. Credo adında bir öğrenci, neden bu kadar mutlu görünüyorsunuz, biz ağlıyoruz der. Sokrates, neden mutlu olmayayım, yaşamın ne olduğunu öğrendim. ''Şimdi de ölümün ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Büyük bir sırrın kapısındayım ve heyecan içindeyim. Bilinmeyene doğru muhteşem bir yolculuğa çıkıyorum. Sadece merak içindeyim. Sabırsızlanıyorum.'' der. Hatırla, Sokrates dindar bir insan değildi. Sokrates hiçbir şekilde inanan biri değildi. ''Ruhun ölümden sonra da yaşadığından emin misiniz?'' diye sorar birisi. Sokrates, bilmiyorum der. Bilmiyorum demek çok büyük cesaret ister. Bilmiyorum demek dil profesörleri için çok zordur. Papağanlar için zordur. Sokrates çok işten ve dürüst bir insandı. Bilmiyorum dedi. Sonra öğrencisi, o zaman neden bu kadar mutlusunuz? Ruh yaşamaya devam etmiyorsa o zaman diye sorar. Sokrates, görmek lazım. ''Hayatta kalırsam bu konuda hiçbir korku olamaz. Hayatta kalmazsam korku nasıl olabilir? Hayatta kalmazsam hayatta kalmamış olurum. O zaman korku nerede? Orada kimse yok. O zaman korku var olamaz. Hayatta kalırsam hayatta kalmış olurum. Bundan korkmanın hiçbir anlamı yok. Ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Bu yüzden merak içindeyim ve gitmeye hazırım. Bilmiyorum.'' der. ''Bana göre dindar insan böyle olmalıdır. Dindar insan Hristiyan, Hindu ya da Budist değildir. Bunların hepsi bilginin yoludur. Bir Hristiyan bilmiyorum der. Onun bilgisi Hristiyan öğretilerinden gelir. Hindu ben de bilmiyorum der. Onun bilgisi de vedalardan ve gitalardan ve öğretilerinden gelir. Hindu Hristiyana karşıdır. Çünkü ben haklıysam sen haklı olamazsın. Sen haklıysan o zaman ben de haklı olamam.'' der. Bu yüzden büyük bir tartışma söz konusudur ve büyük anlaşmazlık, büyük kavga ve gereksiz çatışma mevcuttur. Dindar insan, gerçekten dindar insan, sözüm ona dindarlar değil, bilmiyorum diyendir. Bilmiyorum dediğin zaman açıksındır, öğrenmeye hazırsındır. Bilmiyorum dediğin zaman şu veya bu şekilde ön yargıların yoktur, hiçbir inancın yoktur, hiçbir bilgin yoktur. Sadece farkındalığın vardır. ''Farkındayım ve neler olduğunu göreceğim. Geçmişten gelen hiçbir öğretiyi taşımayacağım.'' dersin. Bir öğrencinin tavrı budur. Öğrenmek isteyen birinin tavrı budur. Öğreti basit biçimde öğrenmek demektir. Mürit öğrenen birisi, öğrenmeye hazır birisi demektir ve öğreti de öğrenmek demektir. Sana herhangi bir doktrini öğretmek için burada değilim. Sana hiçbir bilgi vermiyorum.'' Sadece bunu görmen için yardım ediyorum. Bedeli ne olursa olsun hayatını yaşa. Onunla kumar oynamaya hazır ol. Bir iş adamından söz edildiğini duydum. Ofisinden çıkıp öğle yemeği için bir restorana doğru yürürken bir yabancı yolunu keser ve beni hatırladığınızı zannetmiyorum. Ama on yıl önce bu şehre beş parasız gelmiştim. Sizden borç istedim ve sizde sokaktaki bir insanın başarılı olması için bir şans tanımaya istekli olduğunuzu söyleyerek bana 20 dolar verdiniz der. İş adamı bir süre düşünür ve sonra evet o olayı hatırlıyorum, hikayenize devam edin der. Tamam der yabancı, hala kumar oynamaya istekli misiniz? Yaşam sana aynı soruyu tekrar tekrar sorar. Hala kumar oynamaya istekli misin? Hiçbir zaman kesin değildir. Yaşamın buna hiçbir garantisi yoktur. Bu sadece bir açılış, rastgele bir açılış, kaotik bir açılıştır. Etrafına küçük güvenli bir ev yapabilirsin. Ancak onun senin mezarın olduğu ortaya çıkacaktır. Hayatla birlikte yaşa. Bizler bunu çeşitli şekillerde yapıyoruz. Evlilik insan yapımıdır. Sevgi hayatın parçasıdır. Sevginin çevresinde evliliği yarattığın zaman güvenlik yaratıyorsun. Yapılamayacak bir şeyi yapıyorsun, sevgi yasallaştırılamaz. İmkansız olanı yapmaya çalışıyorsun ve buna çabalarken sevgi ölüyorsa bunda şaşıracak bir şey yok. Sen bir koca oluyorsun, sevdiğin bir eş oluyor. Artık iki hayat dolu insan değilsiniz, iki memursunuz. Kocanın belli bir fonksiyonu vardır, eşinin belli bir fonksiyonu vardır. Yerine getirmeleri gereken belli görevler vardır. O zaman yaşam akmayı durdurur, donar. Bir karı kocayı izle. Daima iki insanın donmuş olduğunu göreceksin. Orada ne yaptıklarını bilmeden, orada neden oturduklarını bilmeden yan yana otururlar. Belki gidecek başka bir yerleri yoktur. İki insan arasındaki sevgiyi gördüğünde bir şey akıyor, hareket ediyor, değişiyordur. İki insan aralarında sevgi olduğunda bir aura içinde yaşarlar. Sürekli bir paylaşım vardır. Titreşimleri birbirine ulaşır. Varlıklarını birbirlerine duyururlar. Aralarında duvar yoktur. İki kişidirler ama yine de iki kişi değildirler. Aynı zamanda tek kişidirler. İstedikleri kadar yan yana otursunlar. Karı koca olabildiğince birbirinden uzaktır. Koca eşinin söylediği şeyi hiçbir zaman dinlemez. Uzun zaman önce sağır olmuştur. Kadın kocasına neler olduğunu hiçbir zaman görmez. Ona karşı körleşmiştir. Birbirlerine çantada keklik gözüyle bakarlar. Nesnelere dönüşmüşlerdir. Onlar artık insan değildir. Çünkü insanlar her zaman açıktır. İnsanlar her zaman belirsizdir. İnsanlar her zaman değişir. Karı kocanın artık yerine getirilecek belirli rolleri vardır. Evlendikleri gün ölürler. O günden itibaren yaşamazlar. Evlenilmemesi gerektiğini söylemiyorum. Fakat gerçek olanın sevgi olduğunu hatırla. Sevgi ölürse evliliğin değeri yoktur. Aynısı yaşamdaki her şey için geçerlidir, her şey. Onu ya yaşarsın fakat o zaman bir sonraki anda ne olacağını bilmeden bu tereddütle yaşamak zorundasın ya da onunla ilgili her şeyi kesinleştirirsin. Her konuda son derece kesin olan insanlar vardır. Hiçbir zaman şaşırmazlar. Şaşırtamayacağın insanlar vardır. Ben sana çok şaşırtıcı gelecek bir mesajı vermek için buradayım. Buna inanmayacaksın biliyorum. Buna inanman mümkün değil, biliyorum. Sana kesinlikle inanılmaz olan bir şeyi söylemek için buradayım. Sen tanrısın ve tanrıçasın. Bunu unuttun. Sana bir öykü anlatayım. Harvey Firestone, Thomas Edison, John Brooks ve Henry Ford kış için Florida'ya giderken kırsal bölgede bir benzincide dururlar. Farlarımız için ampul istiyoruz der Ford. Bu arada arabada oturan Thomas Edison, ben de Henry Ford'um. Benzincideki vatandaş başını bile kaldırmaz. Sadece belirgin bir aşağılamayla çiğnediği tütünü tükürür. Ve der Ford... Sizde Firestone lastiklerinden varsa yeni bir lastik almak istiyoruz. Arabadaki diğer kişi de Harvey Firestone'un ta kendisi. Yaşlı vatandaş hala bir şey söylemez. O lastiği takarken uzun sakalıyla John Brooks başını pencereden uzatır ve nasılsın yabancı der. Yaşlı adam nihayet canlanır. Brooks'a bir bakış atar ve sen de Noel Baba olduğunu söylediğin takdirde ''Bu bijon anahtarıyla kafana ezmezsem Allah belamı versin.'' der. Adam Harvey Firestone, Thomas Edison, John Brooks ve Henry Ford'un aynı arabada seyahat ettiğine inanamamıştı. Hepsi arkadaştılar ve birlikte seyahat ederlerdi. ''Sana tanrı ve tanrıçı olduğunu söylediğimde inanmayacaksın. Çünkü içinde kimin seyahat ettiğini, içinde kimin oturduğunu, beni kimin dinlediğini tamamen unuttun.'' Sana dışarıdan bazı etiketler verildi ve sen o etiketlere güvendin. Adın, dinin, ülken hepsi de düzmece. Kendini bilmiyorsan Hindu ya da Hristiyan olmanın hiçbir anlamı yok. Bu etiketlerin belli bir menfaat dışında hiç de anlamı yok. Hindu ya da Hristiyan veya Müslüman olmuşsun ya da Hintli, Amerikalı ya da Çinli olmuşsun. Ne anlamı var? Nasıl anlamı olur? Bunun senin varlığını bilmene nasıl bir faydası olur? Hiçbirinin konuyla alakası yok. Çünkü varlık ne Hintli, ne Çinli, ne de Amerikalıdır. Ve varlık ne Hindu, ne Müslüman, ne de Hristiyandır. Varlık sadece saf bir olma halidir. Saf olma hali benim tanrı dediğim şeydir. Kendi içindeki tanrısallığı anlayabilirsen yaşamın ne olduğunu anlamışsın demektir. Aksi takdirde yaşamın şifresini henüz çözmemişsindir. Mesaj budur. Bütün yaşam sürekli olarak bir şeyin işaret edilmesidir. Senin Tanrı olduğunun. Bunu bir kez anladığında o zaman ölüm yoktur. O zaman dersi öğrenmişsindir. O zaman ölüm de Tanrılar evlerine geri dönüyor olacaklar. Rabbi buna ölüm döşeğinde yatarken karısı gözyaşlarına boğulur. Rabbi neden ağlıyorsun? Bütün bu hayatı yalnızca nasıl ölüneceğini öğrenebileyim diye yaşadım der. Bütün yaşam sadece ve nasıl geri dönüleceğini, nasıl ölüneceğini, nasıl yok olunacağını öğrenmek için bir eğitimdir. Çünkü yok olduğun anda Tanrı içinde ortaya çıkar. Senin mevcudiyetin Tanrı'nın yokluğudur. Senin yokluğun Tanrı'nın mevcudiyetidir. Her an geçmişi bırak. Ölüm şimdiden meydana geliyor. Sen bununla ister yüzleş, ister yüzleşme. Ona bak veya bakma, o zaten orada. Tıpkı nefes almak gibidir. Bir çocuk doğduğunda nefes alır. İlk kez nefes alır. Bu yaşamın başlangıcıdır. Bir gün yaşlanıp ölürken nefes verecek. Ölüm her zaman nefes vermeyle, ve doğumda nefes almayla gerçekleşir. Nefes alma ve nefes verme sürekli oluyor. Her nefes alışta doğar, her nefes verişte ölürsün. Bu nedenle anlaşılması gereken birinci şey, her zaman tasvir edildiği gibi ölümün gelecekte bir yerde seni beklemediğidir. O yaşamın parçasıdır. Devam eden bir süreçtir. Gelecekte değil, burada, şimdi. Yaşam ve ölüm, varoluşun birlikte eş zamanlı olarak meydana gelen iki görünümüdür. Her zamanki gibi sana ölümün yaşama karşı olduğunu düşünmek öğretildi. Ölüm yaşama karşı değildir. Yaşam ölüm olmadan mümkün değildir. Ölüm yaşamın üzerinde var olduğu zeminin ta kendisidir. Ölüm ve yaşam iki kanat gibidir. Kuşlar tek kanatla uçamaz ve varlık ölüm olmadan var olamaz. Bu nedenle birinci mesele ölümle neyi kastettiğimize ilişkin açık bir anlayıştır. Ölüm yaşamın olması için mutlak şekilde gerekli bir süreçtir. Ölüm düşman değildir, dosttur. Orada bir yerlerde, gelecekte değildir. Şimdi, buradadır. İleride olmayacak, sürekli oluyor. Her nefes verişte oluyor. Ufak bir ölüm, küçük bir ölüm. Fakat korku yüzünden onu geleceğe yerleştirdik. Zihin daima anlayamadığı şeylerden sakınmaya çalışır ve ölüm en anlaşılmaz gizemlerden biridir. Sadece üç sır vardır. Yaşam, ölüm ve sevgi. Bunların üçü de zihnin ötesindedir. Bu nedenle zihin yaşamı bir hak olarak görür. O zaman araştırmaya ihtiyaç yoktur. Sakınmanın bir yolu budur. Asla düşünmezsin, asla yaşam üzerine meditasyon yapmazsın. Onu sadece kabul ettin, hak olarak gördün. Yaşam çok büyük bir sırdır. Hayattasın ama yaşamı bildiğini zannetme. Ölüm için zihin başka bir oyun oynar. Onu erteler. Ölümü burada ve şimdi kabul etmek sürekli bir endişe olurdu. O yüzden zihin onu gelecekte bir yere koyar. O zaman telaş yoktur. Geldiği zaman görürüz. Sevgi için... Zihin sevgi olmayan temsilciler yaratmıştır. Bazen sahip olma isteğine sevgi dersin, bazen bağlılığına sevgi dersin, bazen taakümüne sevgi dersin. Bunlar egonun oyunlarıdır. Sevginin bunlarla hiçbir ilgisi yoktur. Aslında bu oyunlar yüzünden sevgi imkansızdır. Yaşam ve ölüm arasında, yaşamın ve ölümün iki kıyısı arasında sevgi nehri akar. Bu ancak yaşamı hak gibi görmeyen, hayatta olmanın kalitesine derinlemesine inen ve varoluşsal sahici olan bir insan için mümkündür. Sevgi ölümü burada ve şimdi kabul eden ve onu ertelemeyen insan içindir. O zaman bu ikisinin arasında güzel bir olay gerçekleşir. Sevgi ırmağı Yaşam ve ölüm iki kıyı gibidir. Sevgi ırmağının akması için olasılık oradadır. Ama bu sadece bir ihtimaldir. Sen onu gerçekleştirmek zorunda kalacaksın. Yaşam ve ölüm oradadır. Ancak sevginin gerçekleştirilmesi gerekir. İnsan olmanın amacı budur. Sevgi gerçekleşmedikçe kaçırdın demektir. Varlığın bütün anlamını kaçırdın. Ölüm zaten gerçekleşiyor. Bu nedenle onu geleceğe yerleştirme. Onu geleceğe koymazsan kendini savunma meselesi ortadan kalkar. Zaten oluyorsa ve her zaman bu şekilde olduysa o zaman kendini ölüme karşı koruma meselesi ortadan kalkar. Ölüm seni öldürmedi. Sen hala hayattayken o gerçekleşiyor. Tam şu anda oluyor ve onun yüzünden yaşam ortadan kalkmıyor. Aslında onun sayesinde yaşam her an kendini yeniliyor. Sararan yapraklar düştüklerinde yeni yaprakların gelmesi için yer açarlar. Kuruyan çiçekler yok olduğunda yeni çiçekler gelir. Bir kapı kapandığında vakit geçmeden bir başkası açılır. Her an ölürsün ve her an yeniden dirilirsin. Bir keresinde bir Hristiyan misyoneri bana geldi ve İsa'nın yeniden dirilişine inanıyor musun diye sordu. Ona bu kadar uzağa gitmeye gerek olmadığını anlattım. Her an herkes yeniden diriliyor. Anlayamadı. İdeolojilerine fazla gömülmüş insanlar için zordur. Ama onun çarmıha gerildiğine inanıyor musun? Bu sadece bir efsane değil mi yoksa gerçek mi? Ne düşünüyorsun dedi. Ona tekrar herkesin her an çarmıha gerildiğini söyledim. İsa'nın çarmıha gerilmesinin ve yeniden dirilişinin bütün anlamı budur. İster tarihsel olsun ister olmasın hiçbir önemi yok.'' Olup olmadığını düşünmenin konuyla ilgisi yok. Oluyor. Her an geçmiş çarmıha gerilir. Eski yapraklar ortadan kaybolur. Ve her an içinde yeni bir varlık yükselir. Yeniden dirilir. Bu sürekli bir mucizedir. Ölüme dair anlaşılması gereken ikinci şey, ölümün tek kesinlik olduğudur. Başka her şey belirsizdir. Olabilir de olmayabilir de. Ölüm kesindir. Çünkü doğumda yarısı zaten meydana geldi. O zaman diğer ucu bir yerde olmalı, diğer kutup karanlıkta bir yerde olmalıdır. Sen korktuğun için onunla karşılaşmadın, sen karanlıkta hareket etmezsin. Ama o kesindir. Doğumla birlikte ölüm bir kesinlik olur. Bu kesinlik anlayışını bir kez delip geçti mi rahatlarsın. Bir şey mutlak surette kesin olduğunda endişe edecek bir şey yoktur. Endişe belirsizlikten kaynaklanır. İzle, bir insan ölüyor ve çok endişelidir. Ölümün kesin olduğu ve doktorun artık kurtulamazsınız dediği anda dehşete düşer. Varlığını bir titreme sarar. Fakat sonra olaylar yatışır ve çok geçmeden bütün endişeler kaybolur. Kişinin öleceğini bilmesine izin verilirse ve bu ölüm kesinse, bu kesinlikle birlikte varlığına bir huzur, bir sükunet gelir. Ölmek üzere olan her insanın bunu bilmeye hakkı vardır. Doktorlar birçok kez bunu saklamaya devam ederler. Neden endişelendirelim diye düşünürler. Fakat belirsizlik rahatsız eder, kesinlik asla. Bu arada kalış, bu belirsizlik durumu insanın yaşayacak mıyım yoksa ölecek miyim diye merak etmesi, bütün endişenin esas nedeni budur. Öleceğin bir kez kesinleştiğinde artık yapacak bir şey yoktur. O zaman kişi sadece kabul eder ve o kabullenişte bir dinginlik, bir sükunet meydana çıkar. Bu nedenle kişinin öleceğini bilmesine izin verildiği takdirde ölüm anında huzurlu olur. Doğuda biz bunu bin yıldan beri uyguluyoruz. Sadece bunu değil, Tibet gibi ülkelerde bir insanın ölmesine yardım etmek üzere özel teknikler geliştirilmiştir. Buna Bardo Todol adı verilir. Bir insan ölürken, Dostları, akrabaları ve tanıdıkları ona mutlak surette öleceği gerçeğini vermek ve rahatlamasına yardımcı olmak için etrafına toplanırlar. Çünkü tam bir gevşeme içinde ölebilirsen ölümün kalitesi değişir ve bir yerlerde yeni doğumun çok daha kaliteli olur. Doğumun kalitesini ölüm belirler. Sonra sırasıyla doğumun kalitesi de başka bir ölümün kalitesini belirleyecektir. İnsan böyle yükselir böyle gelişir. Bir insan ölümünden mutlak surette emin olduğunda yüzünde bir alev yükselir, gözünle görebilirsin. Aslında bir mucize gerçekleşir. Kişi daha önce hiç olmadığı kadar canlanır. Hindistan'da bir alevin sönmeden önce güçlendiği söylenir. Sadece bir an için bütünüyle alevlenir. Küçük bir öykü okuyordum. İki küçük solucan varmış. Birincisi tembel ve basiresizmiş ve yataktan hep çok geç çıkarmış. Diğeri her zaman erken kalkar işiyle ilgilenirmiş. Sabah kuşu erkenci solucanı yakalamış. Sonra feneriyle balıkçı gelmiş ve geceleri çıkan solucanı yakalamış. Alınacak ders kazanan yoktur. Ölüm kesindir. Ne yaparsan yap. Erken kalk veya kalkma. Ölüm kesindir. Zaten olmuştur. O yüzden kesindir. Zaten oluyor, o yüzden kesindir. O zaman neden yatağında ölmek üzere olduğunu anı bekleyesin? Neden onu şimdi kesinleştirmeyelim? Sadece izle. Ölümün kesin olduğunu söylersem içinde korkunun kaybolduğunu hissedebilir misin? Bu fikirle birlikte ve şu anda sadece bir fikirdir, yaşanmamıştır. Ölümün kesin olduğunu belirten sadece bir fikirle birlikte sakin ve dingin olduğunu hissedebilir misin? Bunu deneyimleyebilirsen ve bunu yapabilirsin. Çünkü bu gerçektir. Teorilerden bahsetmiyorum, teorilerle uğraşmıyorum. Bu basit bir gerçektir. Sadece gözlerini aç ve onu izle. Ve ondan sakınmaya çalışma. Ondan sakınmanın yolu yoktur. Sakınırken kaçırırsın. Onu kabul et. Kucakla onu. Ve her an öldüğün ve her an doğduğun bilinciyle yaşa. Bunun olmasına izin ver. ''Geçmişe tutunma. Geçmiş artık yoktur. Çoktan geçmiştir. Ölü şeyleri taşımaya devam etmek neden? Bu kadar ceset yüklenmek neden? Bırak onları. Hafiflik hissedeceksin. Yüklerden kurtulduğunu hissedeceksin.'' ''Sen bir kez geçmişi bıraktığında gelecek kendi ahengine göre gelir. Çünkü gelecek geçmişiniz düşümünden başka bir şey değildir. Geçmişte bazı zevklerin vardı.'' Şimdi zihin aynı zevkleri geleceğe yansıtır. Geçmişte bazı acıların vardı. Şimdi zihin o acıların gerçekleşmesine izin vermeyen bir geleceğe yansıtır. Geleceğin budur. Geleceğin başka ne olabilir? Geçmişte hoşuna giden zevkler yansıtılır ve üzüntüler bırakılır. Geleceğin daha renkli ve değiştirilmiş bir geçmiştir. Yeniden boyanmış, yenilenmiştir, ancak geçmiştir. Geçmiş bir kez atıldığında birden bire gelecek gelir. Ve o zaman sana burada ve şimdi kalır. O zaman var olursun, var olansındır. Ve var olmanın tek yolu budur. Öbür yolların hepsi sadece yaşamdan sakınmaktır. Yaşamdan sakındıkça ölümden daha çok korkarsın. Gerçekten yaşayan bir insan ölümden hiçbir şekilde korkmaz. Doğru şekilde yaşıyorsan ölümle işin bitmiştir. Şimdiden çok müteşekkirsin, gerekeni yaptın demektir. Ancak yaşamadıysan daima kaygı vardır. Henüz yaşamadım ve ölüm geliyor. Ölüm her şeye son verecek. Ölümle birlikte gelecek olmayacak. O zaman kişi endişeli korkak olur ve ölümden sakınmaya çalışır. Ölümden sakınmaya çalışan kişi yaşamı kaçırmaya devam eder. Bu sakınmadan kurtul. Hayatı yaşa. Hayatı yaşarken ölüm savuşturulur. Hayatı yaşarken o kadar tatmin olursun ki, Ölüm tam şu anda gelse ve gelecek dursa sen hazır olursun, mutlulukla hazır olursun, hayatını yaşadın, varoluştan zevk aldın, onu kutladın, halinden memnunsun. Şikayet yoktur, hoşnutsuzluk yoktur, içinde hınç yoktur. Ölümü buyur edersin, ölümü buyur etmedikçe kesin olan tek bir şey vardır, yaşamadığın. Bir hikaye dinledim. İki macar asizadesi ölümcül bir kavgaya tutuşurlar. Fakat her ikisinin de bir kılıç ya da silahla hayatını riske atmak gibi bir kaygısı olmadığından kansız bir düelloya karar verilir. Birer sayı söylemeleri kararlaştırılır ve daha büyük sayı söyleyen galip gelecektir. Beklenen an elbette gelip çatar ve iki asizade uzun bir masanın iki ucunda karşılıklı oturarak büyük bir sayı düşünme işine kafa yorarken heyecan ve belirsizlik doruktadır. Meydan okunan taraf birinci olarak başlama ayrıcalığına sahiptir, iyice düşünür. Üç der sonunda. Öbür de loju hemen, pekala bu sayı benimkini geçer der. Ölümden korktuğun zaman üç sayısı bile büyüktür. Ölümden korktuğun zaman yaşamaya nasıl devam edeceğine dair bahaneler bulmaya devam edersin. Hayatın bir şey ifade etsin ya da etmesin, Kişi sadece onu uzatmak için mazeretler bulmaya devam eder. Batı'da şimdi yaşamın uzatılması konusunda bir çılgınlık var. Bu sadece yaşamın bir yerlerde kaçırıldığını göstermektedir. Bir ülkenin ya da bir kültürün yaşamın nasıl uzatılacağını düşünmeye başlaması bu sadece tek bir şey gösterir. Hayatın yaşanmadığını. Hayatı yaşarsan tek bir an bile yeterlidir. Tek bir an sonsuzluğa eşdeğer olabilir. Bu bir uzunluk meselesi değil, bu bir derinlik meselesidir. Bu bir nicelik meselesi değil, bu bir nitelik meselesidir. Sadece düşün, Buda'nın hayatından bir an mı istersin, yoksa kendi hayatından bin yıl mı? O zaman nitelik, yoğunluk, derinlik dediğim zaman neyi kastettiğimi anlayabileceksin. Doyum tek bir anda mümkündür. Çiçek açabilir ve serpilebilirsin. Ancak bin yıl çiçek açamaz, tohumda saklı kalabilirsin. Yaşama karşı bilimsel tutumla dinsel tutum arasındaki fark budur. Bilimsel tutum uzatmayla ilgilidir. Yaşamın nasıl uzatılacağıyla, manayla ilgili değildir. Bu yüzden özellikle batıda hastanelerde sadece sıkıca tutunan yaşlı insanları bulabilirsin. Onlar ölmek isterler fakat kültür onlara izin vermez. Sadece hayatta olmakla beslenirler, sadece ot gibi yaşarlar. Mana yoktur, anlam yoktur, şiir yoktur. Çünkü her şey yok olmuştur ve kendilerine yüktürler. Ötenazi isterler ama toplum buna izin vermez. Toplum ölümden o kadar korkar ki ölmeye hazır insanların ölmesine bile izin vermez. Ölüm kelimesi bir tabudur. Seksten daha büyük bir tabudur. Seks yavaş yavaş kabul edildi sayılır. Şimdi ölümün de yavaş yavaş kabul edilmesini sağlayacak bir Freud'e ihtiyacı var. Şimdi artık bir tabu olmasın ve insanlar onun hakkında konuşabilsin ve onunla ilgili tecrübelerini paylaşabilsin diye ölümün de yavaş yavaş kabul edilmesini sağlayacak bir Freud'e ihtiyacı var. O zaman onu saklamaya ve insanları kendilerine rağmen yaşamaya zorlamaya gerek yoktur. Hastanelerde, yaşlı insanların evlerinde insanlar sadece tutunuyor çünkü toplum, kültür, kanun var olmalarına izin vermiyor. Ölmelerine izin verilmesi gerektiğini söylediklerinde intihar etmeyi istiyorlarmış gibi görülüyor. İntihar etmek istemiyorlar. Aslında ceset olmuşlar. İntiharı yaşıyorlar ve bundan kurtulmayı istiyorlar. Uzunluk amaç değildir. Konu ne kadar uzun yaşadığın değildir. Konu ne kadar derin yaşadığın, ne kadar yoğun yaşadığın. Ne kadar tam yaşadığındır, niteliktir. Bilim nicelikle ilgilenir, din nitelikle ilgilenir. Din hayatı yaşama ve hayatı ölme sanatıyla ilgilenir. 7 yıl, 70 yıl veya 700 yıl ne fark edecek? Aynı fasit daireyi tekrar tekrar tekrarlayıp duracaksın. Sadece daha çok sıkılacaksın. Bu yüzden varlığının odağını değiştir. Her anı nasıl yaşayacağını öğren. ''Ve her an nasıl öleceğini öğren. İkisi birliktedir. Her an nasıl öleceğini bilirsen her anı yaşayabilirsin. Taze, genç hel değmemiş. Geçmişe öl. Onun içinde bulunduğun ana müdahale etmesine izin verme. Arkanda bıraktığın an bırak artık orada olmasın. O artık orada değildir. O sadece hafızada devam ediyor. Bir hatıradan başka bir şey değil. Bu hatırayı da bırak.'' Bu psikolojik saplantıya izin verilmemeli. Bildiğin her şeyi unutman gerektiğini söylemiyorum. Bütün anıların kötü olduğunu da söylemiyorum. Teknik olarak faydaları vardır. Araba kullanmayı bilmek zorundasın. Evinin yerini bilmek zorundasın. Karını ve çocuklarını tanımak zorundasın. Bunlar psikolojik saplantı değildir. Elbette eve geldiğinde karını tanıyacaksın. Bu gerçeklere dayalı hafızadır. Faydalı, hayatı zenginleştiren, onu kolaylaştıran. Fakat eve gelir ve karına onunla ilgili geçmişteki tecrübelerle bakarsan o zaman bu psikolojik bir saplantıdır. Karın dün kızgındı, şimdi yine o aradaki anıyla bakıyorsun. Gözlerin o anıyla gölgelenmiş. Karın evvelki gün üzgün ya da sıkıcı veya mızmızdı. Şimdi bütün bu psikolojik izlenimlerle bakarsan o zaman tam şu anda önünde duran kadına bakmıyorsundur. Orada olmayan birine bakıyor, var olmayan birini görüyorsun, bir hayalete bakıyorsun. O senin karın değil. O da sana aynı şekilde bakıyor olabilir. Böylece hayaletler karşılaşır ve gerçekler ayrı kalır. Hayaletler evlenir ve gerçekler boşanır. O zaman bu iki hayalet sevişecek. Bu iki hayalet kavga edecek, tartışacak, bir sürü şey yapacak, ve gerçekler birbirinden çok çok uzak olacaktır. Hiçbir iletişim olmayacak. Gerçekler arasında hiçbir bağlantı olmayacaktır. O zaman hiçbir iletişim olamaz. Diyalog olamaz. Sadece gerçekler sevebilir. Hayaletler sadece aciz işaretler yapabilir. İçlerinde yaşam olmayan hareketler. Her an geçmişi bırak. Onu bırakmayı hatırla. Her sabah evini temizlediğin gibi... Her an içsel evini geçmişten temizle. Psikolojik kanıların hepsinin bırakılması gerekir. Sadece olgusal şeyleri tutarsan, zihnin çok ama çok temiz ve açık olacak. Geleceğe doğru kendi önüne geçme. Çünkü bunu yapmak mümkün değildir. Gelecek bilinmeyen olarak kalır. Güzelliği buradadır. Büyüklüğü ihtişamı buradadır. Bilinseydi faydasız olurdu. Çünkü o zaman bütün heyecan ve sürprizi kaybolurdu. ''Gelecekten hiçbir şey bekleme, onu bozma. Çünkü bütün beklentilerin gerçekleşirse de mutsuz olacaksın. Çünkü o senin beklentin ve gerçekleşti. Bundan mutlu olmayacaksın. Mutluluk ancak sürprizlerle mümkündür. Mutluluk sadece hiç beklemediğin bir şey olduğunda, bir şey seni tamamen hazırlıksız yakaladığında mümkündür. Beklentilerin %100 gerçekleştiğinde gelecekte değil geçmişteymişsin gibi yaşayacaksın.'' Eve geliyorsun ve karından bir şey söylemesini bekliyorsun ve o bunu yapıyor. Çocuğundan belli bir biçimde davranmasını bekledin ve çocuk yapıyor. Sadece düşün, sürekli sıkıntı içinde olacaksın. Hiçbir şey olmayacak. Daha önce gördüğün bir şeyi görüyormuşsun, daha önce duyduğun bir şeyi duyuyormuşsun gibi. Her şey sadece tekrar olacak. Sürekli olarak bir şeyin tekrarı olduğunu göreceksin. Tekrar asla doyurucu olamaz.'' Yeniye, alışılmamış olana, orijinal olana ihtiyaç vardır. Bu nedenle beklentilerin gerçekleşiyorsa tamamen doyumsuz kalacaksın. Beklentilerin gerçekleşmiyorsa o zaman da hayal kırıklığı yaşayacaksın. O zaman sürekli sanki sen planlıyormuşsun da Tanrı başından sağmaya devam ediyormuş gibi hissedersin. Tanrıyı düşman gibi görürsün. Herkes sana karşıymış ve herkes senin aleyhine çalışıyormuş gibi gelir. Beklentilerin asla gerçekleşmezse hayal kırıklığı yaşayacaksın. Sadece beklentilerinin üzerine meditasyon yap. Gerçekleşirlerse sıkılacaksın, gerçekleşmezlerse kandırıldığını hissedeceksin. Sana karşı bir komplo yapılıyormuş. Bütün varoluş sana komplo yapıyormuş gibi gelecek. Sömürüldüğünü, reddedildiğini hissedeceksin. Kendini evinde hissedemeyeceksin. Bütün sorun beklediğin için ortaya çıkıyor. Geleceğe ilerleme, beklentilerini bırak. Beklentileri bir kez bırakırsan nasıl yaşanacağını öğrenirsin. O zaman gerçekleşen her şey seni mutlu eder her ne olursa olsun. Bir kere asla hayal kırıklığı yaşamazsın. Çünkü ilk başta hiçbir beklentin yoktu. Bu yüzden hayal kırıklığı imkansızdır. Hayal kırıklığı beklentinin bir gölgesidir. Beklenti bırakıldığında hayal kırıklığı kendi kendine kaybolur. Beni hayal kırıklığına uğratamazsın. Çünkü asla hiçbir şey beklemiyorum. Ne yaparsan yap, iyi diyeceğim. Çok iyi dediğim sadece birkaç sefer dışında daima iyi derim. Beklentiler olmadığında bilinmeyene yolculuk etmekte ve bilinmeyeni kabul etmekte özgür olursun. Ne getirirse getirsin. Ve onu derin bir şükranla kabul etmekte. Yakınmalar ortadan kalkar, dırdır ortadan kalkar, durum her ne olursa olsun... Daima kabul edildiğini, evde olduğunu hissedersin. Kimse sana karşı değildir. Varoluş sana karşı bir komplo değildir. Senin evindir. İkinci şey Beklenmedik bir şekilde gerçekleştiğinde her şey yeni olur. Bu durum yaşamına tazelik getirir. Sürekli taze bir rüzgar esiyor ve üzerinde toz birikmesine izin vermiyor. Kapıların ve pencerelerin açıktır. Güneş ışığı içeri dolar. Rüzgar içeri dolar. Çiçeklerin kokusu içeri dolar, beklenmedik her şey. Bunu hiç istememiştin ve varoluş onu üzerine yağdırmaya devam eder. Kişi Tanrı'nın var olduğunu hisseder. Tanrı var önermesi bir önerme değildir. Habersiz, hiçbir beklenti olmadan yaşayan, merak içinde yaşayan bir insanın açıklamasıdır. Tanrı mantıksal bir hipotez değildir. O bir sevinç nidasıdır. Tıpkı aha gibidir. Daha fazla bir şey ifade etmez. Sadece aha demektir. O kadar güzel, o kadar harika, o kadar yeni, o kadar değişik ve hayal edebileceğin her şeyden başkadır. Evet, yaşam hayal edebildiğin her maceradan daha serüvenlidir. Yaşam gebedir, her zaman gebedir bilinmeyene. Bir kez beklediğinde her şey mahvolur. Geçmişi bırak, her an ölmenin yolu budur. Asla geleceği planlama. Yaşamın içinden akmasına izin vermenin yolu budur. Benim seni yasın dediğim şey budur. Geçmiş yok, gelecek yok. Sadece bu anda yaşayan, yoğun yaşayan, her iki uçtan bir alev yanıyor. Her iki uçtan bir fener yanıyor. Kendini bırakmak budur. Toparlan Bir zen öyküsü Keşiş Zuygan her güne yüksek sesle kendi kendine efendim orada mısın diye sorarak başlardı. Sonra da evet efendim buradayım diye cevap verirdi. Sonra toparlansan iyi olur derdi ve karşılık verirdi. Evet efendim öyle yapacağım. Bundan sonra da şimdi dikkat et seni aptal yerine koymalarına izin verme derdi ve cevaplardı. O hayır efendim izin vermeyeceğim izin vermeyeceğim. Meditasyon parçalanmış bir şey olamaz. Sürekli bir gayret olmalıdır. Kişi her an uyanık, farkında ve meditatif olmalıdır. Fakat zihin oyun oynar. Sen sabah meditasyon yaparsın ve sonra onu bir kenara koyarsın. Veya tapınakta dua edersin ve sonra onu unutursun. Hipnotik bir uykuda yürüyormuş gibi meditatif halden tamamen çıkmış olarak bilinçsiz bir şekilde dünyaya geri dönersin. Bu parçalanmış gayret fazla işe yaramaz. Günün 23 saati meditatif değilken, bir saat nasıl meditasyon yapabilirsin? Bu imkansız. Birden bire bir saat boyunca meditatif olmak mümkün değildir. Sadece kendini kandırabilirsin. Bilinç bir sürekliliktir. Sürekli akan bir nehir gibidir. Bütün gün, günün her anında meditatifsen ve ancak bütün gün meditatifsen, gelişim sana gelir.'' Ondan önce hiçbir şey gelmez. Bu zen öyküsü saçma görünüyor ama çok anlamlıdır. Keşiş kendine efendi diye sesleniyor. Meditasyon bu demektir. Kendine seslenmek. Kendi adını sesleniyor. Orada mısın diyor. Kendi kendine cevaplıyor. Evet efendim buradayım. Bu uyanık olmak için bir gayrettir. En üst seviyede bir gayret. Bunu kullanabilirsin. Çok faydalı olacaktır. Sokakta yürürken birden kendini adınla seslen. ''Orada mısın?'' ''Düşünme.'' Düşünme birden durur ve cevap vermek zorundasın. ''Evet, buradayım.'' Bu odaklanmanı sağlar. Düşünce durduğunda meditatif, uyanık olursun. Bu kendine sesleniş bir tekniktir. Gece ışığı söndürüp uyumaya hazırlanırken, durup dururken kendine seslen. ''Orada mısın?'' O karanlıkta uyanıklık gelir. Bir alev olursun ve içinden cevap verir. Evet, buradayım. Ve sonra bu keşiş toparlan diyordu. İçten ol, özgün ol, oyun oynama. Kendine toparlan diye sesleniyordu. Ve cevap veriyordu. Evet, elimden gelen her gayreti göstereceğim. Bütün yaşamımız boşa vakit geçirmekten ibarettir. Bunu yaparsın çünkü zamanı nasıl harcadığının, Enerjiyi nasıl harcadığının farkında değilsindir. Yaşamın nasıl harcandığının farkında değilsindir. Yaşam boşa gidiyor, her şey boşa gidiyor. Sadece ölüm sana geldiğinde farkında uyanık olabilirsin. Ben ne yapıyordum, yaşamı ne yaptım, büyük bir fırsat kayboldu. Boş boş dolanarak ne yaptım, kendimde değildim, ne yaptığımı hiç düşünmedim. Yaşam sadece içinden geçip gitmek için değildir. İçinde bir yerlerde derinlere ulaşmak içindir. Yaşam yüzeyde değildir. Çevrede değildir. Merkezdedir. Ve sen henüz merkeze ulaşmadın. Toparlan. Zaten yeterince zaman boşa harcandı. Uyanık ol ve ne yaptığını gör. Ne yapıyorsun? Para peşinde misin? Sonuç olarak yararsızdır. O da bir oyundur. Para oyunu. Başkalarından daha fazlasına sahip olduğunda iyi hissedersin. Başkaları senden fazlasına sahip olduğunda kötü hissedersin. Bu bir oyundur. İyi de anlamı ne? Bundan ne kazanıyorsun? Dünyadaki bütün para senin olsa bile ölüm anında bir dilenci olarak öleceksin. Bu yüzden dünyanın bütün zenginliği seni zengin yapamaz. Oyunlar seni zengin yapamaz. Toparlan! Kimisi güç saygınlık peşindedir. Kimisi de seks ve bazıları da başka şeylerin peşindedir. Hepsi bir oyundur. Varlığının merkezine dokunmadıkça hepsi bir oyundur. Yüzeyde sadece oyunlar vardır. Yüzeyde sadece dalgalar vardır. Ve o dalgalarda acı çeker ve sürüklenirsin. Kendi özüne bağlanamazsın. Bu yüzden toparlan demesi gerekiyordu. Oyunlar oynama. Yeter, yeterince oynadın. Artık aptal olma. Demir atmak için yaşamı kullan. Kökler edinmek için yaşamı kullan, ilahi olana ulaşmak için bir fırsat olarak yaşamı kullan. Tapınağın dışında öylece oturuyorsun. Sadece basamaklarda oturuyor, oyunlar oynuyorsun ve mutlak olan hemen arkanda bekliyor. Kapıyı çal ki sana açılsın diyordu ama sana oyunlardan vakit kalmıyor. Toparlan ne yaptığını ve onu neden yaptığını hatırla demektir. Başarılı olsan bile nereye ulaşacaksın? Paradoks budur. Bir insan ne zaman ki bu aptal oyunlarda başarılı olur, ilk defa bütün bunların saçmalık olduğunu fark eder. Sadece daha önce başaramamış olanlar oyunu oynamaya devam eder. Başaranlar birden hiçbir yere ulaşılmadıklarını fark ederler. Bir İskender'e, bir Napolyon'a nereye ulaştığını sor. İskender'in ölmeden önce mahiyetine, ölü bedenimi sokaklarda taşırken, bırakın her iki elim dışarı saksın, Onları örtmeyin dediği söylenir. Bu enderdir. Kimse bu şekilde taşınmaz. Mahiyetindekiler anlayamadıkları için sorarlar. Ne demek istiyorsunuz? Bu alışılagelmiş bir yol değil. Bütün beden saklanıyor. Neden ellerinizin sarkmasını istiyorsunuz? İskender cevap verir. Boş ellerle öldüğümün bilinmesini istiyorum. Bunu herkes görmeli ve bir daha kimse bir İskender olmaya çalışmamalı. Çok şey kazandım. Ama yine de hiçbir şey elde edemedim. Krallığım büyük ama ben hala yoksulum. İmparator bile olsan dilenci olarak ölürsün. O zaman her şey rüya gibi görünür. Tıpkı sabah rüyanın yarıda kesilmesi ve bütün imparatorlukların yok olması, bütün krallıkların yok olması gibi. Bu yüzden ölüm uyanıştır. Ölüm sırasında geriye kalan gerçek olandır. Kaybolan ise rüyaydı. Ölçüt budur. Bu keşiş toparlan diye seslendiğinde bunu kast ediyordu. Ölümü hatırla ve boşa vakit geçirme. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi devam ediyorsun. Zihnin, ölüm hep başkalarının başına gelir, asla bana değil. Bu her zaman başkalarına olan bir olaydır, asla bana değil diyor. Ölen birini gördüğünde bile senin o insanda öldüğünü asla düşünmüyorsun. Onun ölümü semboliktir, aynı şey sana da olacak. Öleceğini görebilirsen bir hiç uğruna hayatını şansa bırakarak bu oyunları bu kadar ciddiyetle oynayabilecek misin? Keşiş sabahları toparlan diye seslenmekte haklıydı. ''Toparlan! Yeniden bir oyun oynamaya başladığın her sefer karınla, dükkanda, markette, politikada gözlerini kapat ve kendine seslen. Toparlan de.'' Ve Keşiş şöyle cevap verirdi. ''Evet efendim, elimden gelen her gayreti göstereceğim.'' Bir başka konu da keşişin bunu sabah hatırlamasıdır. Neden sabah? Sabah modeli oluşturur. Sabahın ilk düşüncesi kapı olur. Bu nedenle bütün dinler en az iki ibadette ısrar ederler. Dindar olabilirsen doğrusu budur. Fakat değilsen o zaman en azından iki kez ibadet et. Biri sabah, biri de gece. Sabahleyin zindeyken ve uyku seni terk etmişken ve bilinç yeniden yükselirken İlk düşünce, ibadet, meditasyon, hatırlatma, bütün gün için model oluşturacak. Kapı olacak. Çünkü olaylar bir zincir halinde hareket eder. Sabah kızgınsan bütün gün giderek daha kızgın olacaksın. İlk öfke zinciri yaratır. İkinci öfke kolayca takip eder. Üçüncüsü otomatik olur. Ve sen de onun içinde olursun. Etrafında olup biten her şey öfke yaratır. Sabah ibadetli olmak ya da uyanık olmak, Kendine seslenmek, farkında olmak modeli oluşturur. Aynı şekilde gece de uyumaya giderken son düşünce uykunun bütünü için model olur. Son düşünce meditatif ise bütün uyku meditasyon olacaktır. Son düşünce seks ise o zaman bütün uyku seksle ilgili rüyalarla bölünecektir. Son düşünce paraysa o zaman da bütün gece pazarda alıp satıyor olacaksın. Düşünce rastgele bir şey değildir. Bir zincir yaratır ve ondan sonra olaylar takip eder ve benzer olaylar takip eder. Bu nedenle günde en az iki kez ibadet et. Müslümanlar en az beş kez ibadet ederler. Bu güzel çünkü bir insanın günde beş kez ibadet etmesi neredeyse bir süreklilik oluşturur. Kişi şimdi sabah oldu, şimdi öğleden sonra, şimdi akşam ibadeti ve şimdi de gece oldu diye hatırlatmak zorundadır. Boşluklar vardır fakat iki ibadet arası o kadar yakındır ki birbirlerine eklenirler. Müslümanların ibadetine bakın. En güzel ibadet eden onlardır. Hindular o kadar ibadetli görünmezler. Sabah yaparlar. Bir Müslümanın günde beş kez ibadet etmesi gerekir. Ancak o zaman Müslümandır. Basit bir kuraldır ve beş kez sürekli hatırlatma modeli oluşturur. İçsel bir akış halini alır. Tekrar tekrar ona gelmek zorundasın. İki ibadet arasında öfkeli olmak zor olacaktır. İki ibadet arasında saldırgan ve sert olmak zor olacaktır. Yine de boşluklar var ve sen o kadar kurnazsın ki boşlukları yanlış bir şeyle doldurabilirsin ve o zaman ibadetin etkilenmiş olur. O zaman gerçek bir ibadet olmaz. İbadet ediyor olacaksın ama içinde kalbinde yanlış akım aralıksız devam edecek. Bu keşiş sabahları kendine sesleniyordu. Çünkü Budistler ibadete inanmazlar. Onlar meditasyona inanırlar. Farkın görülmesi gerekir. Ben de ibadete inanmıyorum. Ben de meditasyonu vurguluyorum. İki tip dindar insan vardır. Biri dua eden tip ve diğeri meditasyon yapan tip. Budistler ibadet etmeye gerek olmadığını, sadece uyanık farkında olmak gerektiğini söylerler. Çünkü uyanıklık sana ibadetli ruh halini verecektir. Ayrıca bir tanrıya ibadet etmeye de gerek yoktur. Bilmediğin bir tanrıya nasıl ibadet edebilirsin? İbadetin karanlıkta kalır, ilahi olanı bilmiyorsun. Onu bilseydin ibadet etmeye gerek kalmayacaktı. Bu nedenle ibadetin karanlıkta el yordamıyla ilerlemekten başka bir şey değildir. Bilmediğin birine hitap ediyorsun. O zaman konuşman nasıl özgün ve gerçek olabilir? Nasıl yürekten gelebilir? Bu sadece bir inançtır ve yüreğinde şüphe vardır. Yüreğinde Tanrı'nın var olup olmadığından emin değilsin. Yüreğinde bu ibadetin bir monolog mu yoksa bir diyalog mu olduğundan, dinleyen ve cevap verecek birisinin olup olmadığından ya da yalnız mısın yoksa kendi kendine mi konuşuyorsun emin değilsin. Bu belirsizlik bütün olayı mahvedecek. Bu da meditasyon üzerinde durdu. Öbürüne gerek yok. ''Yalnız olduğunuzu iyi bilin.'' dedi. ''En azından bu kadarı kesindir yalnız olduğun. Hayatını mutlak surette kesin olan bir şeye dayandır. Çünkü yaşamını belirsiz, şüpheli bir bilme hali şeklinde değil, sadece bir şeklinde var olan bir şeye nasıl dayandırabilirsin? İyi de yaşamda kesin olan ne var? Sadece tek bir şey kesindir, o da sensin. Başka her şeyden şüphe edilebilir.'' ''Burada seninle konuşuyorum.'' ''Sen orada olmayabilirsin. Bu sadece bir rüya olabilir. Sen burada beni dinliyorsun. Ben burada olmayabilirim. Bu bir rüya olabilir. Çünkü pek çok kez beni rüyalarda dinledin. Rüya görüldüğü sırada gerçek gibi gelir. Bunun bir rüya olup olmadığını nasıl ayırt edebilirsin? Gerçek ve rüya arasındaki ayrımı nasıl yapabilirsin? Bunun yolu yoktur. Diğer kişi konusunda asla emin olamazsın.'' Diğer kişiden emin olmanın yolu yoktur. Ancak kendinden emin olabilirsin. Orada olan tek kesinlik sensin. Neden mi? Çünkü kendinden şüphe etmek için bile sen orada olmak zorundasın. Modern batının babası felsefedir. Descartes şüpheyle başladı. Her şeyden şüphe etti. Çünkü şüphe edilemeyecek bir şeyin peşindeydi. Ancak bu gerçek yaşamın, özgün yaşamın dayanağı olabilir, şüphe edilemeyen. İnanılması gereken şey gerçek dayanak olamaz. Bu dayanak batıyor ve sen kumların üzerine bir ev inşa ediyorsun. Bu nedenle Descartes her şeyden şüphe etti. Tanrılardan kolaylıkla şüphe edilebilir. Dünyadan şüphe edilebilir. Sadece bir rüya olabilir. Diğerleri her şeyden şüphe etti. Sonra birden kendinden şüphe edemediğini fark etti. Bu çelişkidir. Kendinden şüphe ettiğini söylüyorsan, şüphe etmek için orada olduğuna inanmak zorundasın demektir. Kendinle ilgili kandırılıyor olabileceğini söyleyebilirsin. Fakat orada kandırılacak birisinin olması gerekir. Özden şüphe edilemez. Aynı şekilde Mahavira da Tanrı'ya inanmıyor, sadece Öze inanıyordu. Çünkü tek kesinlik budur. Belirsizlikten büyüyemezsin. Kesinliğin olduğu yerde güven vardır. Belirsizliğin olduğu yerde inanç olabilir. Fakat inanç her zaman şüpheyi gizler. Bu nedenle bana Tanrı'ya inanan birçok insan geliyor. Tanrı'ya inanıyorlar fakat inançları yüzeysel. Onları biraz dürtükleyin, biraz itekleyin, biraz sarsın şüphe ederler ve korkarlar. Bu kadar şüphe içindeysen ne tip bir din mümkün olabilir? Kuşku duyulamayacak bir şeye ihtiyaç vardır. Mahavira ve Buda meditasyon üzerinde durdular. İbadeti kaldırdılar şöyle dediler. ''Nasıl ibadet edebilirsin? İlahi olanı bilmiyorsun. O zaman gerçekten inanamazsın. Bir inancı zorlayabilirsin fakat mecbur olunan bir inanç sahte bir inançtır. Tartışabilir ve kendini ikna edebilirsin ancak faydası olmaz.'' Çünkü tartışmaların fikirlerin daima senindir ve zihin bocalamaya devam eder. Bu nedenle Buda ve Mahavira meditasyon üzerinde durdu. Meditasyon tamamen farklı bir tekniktir. İnanmaya gerek yoktur, başkasına yönelmeye gerek yoktur. Orada yalnızsın. Kendini uyandırmak zorundasın. Keşiş bunu yapıyor. Ram'a seslenmiyor, Allah'a seslenmiyor. Kendine, sadece kendine sesleniyor. Çünkü başka hiçbir şey kesin değildir. Adının tamamını söylüyor. Orada mısın? Ve bir tanrının cevaplamasını beklemiyor. Kendi kendine cevaplıyor. Evet efendim, buradayım. Budist bakış açısı budur. Orada tek başına olduğun. Uyurken kendine seslenmek zorundasın, cevaplamak zorundasın. Bu bir monologdur. Bir tanrının sana cevap vermesini bekleme. Sana cevap verecek kimse yok. Soruların boş gökyüzünde kaybolacak, duaların duyulmayacak, onları duyacak başka kimse yok. Bu nedenle bu keşiş aptal görünüyor ama gerçekten de ibadet içinde olanların hepsi bu keşişten daha aptal olabilir. Bu keşiş daha kesin olan bir şey yapıyor, kendine sesleniyor ve kendine cevap veriyor. Kendini uyandırabilirsin. Sana söylüyorum, adın mantradır. Tanrı'ya seslenme, Allah'a seslenme, kendi adına seslen. Günde pek çok sefer ne zaman uykunun geldiğini hissedersen, ne zaman oyunun yöntemi geçirdiğini ve kendini onun içinde kaybettiğini hissedersen, orada mısın diye kendine seslen ve kendine cevap ver. Başkasının cevabını bekleme, sana cevap verecek kimse yok. Cevapla, evet efendim buradayım. Sözlü olarak cevaplama, cevabı hisset, buradayım ve orada ol, uyanık ol. Bir an için bile olsa bu uyanıklıkta düşünceler durur, bu uyanıklıkta zihin kaybolur. Zihnin olmadığı yerde meditasyon vardır, zihin durduğunda meditasyon meydana gelir. Hatırla, meditasyon zihinle yapılan bir şey değildir, zihnin yokluğudur. Zihin durduğunda meditasyon gerçekleşir. Meditasyon zihinden çıkan bir şey değil, zihnin dışında bir şeydir. Senin uyanık olduğun her zaman zihin uyanık değildir. Sonuç olarak mahmurluğunun zihnin olduğunu, gafletinin zihnin olduğunu, uyur uyurgezerliğinin zihnin olduğunu söyleyebiliriz. Kim olduğunu bilmeden, nereye gittiğini bilmeden, neden gittiğini bilmeden sarhoş gibi hareket ediyorsun. Keşişin söylediği üçüncü şey başkaları tarafından kandırılmamayı hatırlamaktır. Başkaları seni sürekli kandırıyor. Yalnızca sen kendini kandırmakla kalmıyorsun, başkaları da seni kandırıyor. Seni nasıl kandırıyorlar? Bütün toplum, kültür, uygarlık, kolektif bir komplodur. Bu yüzden hiçbir toplum isyankar insanlara izin vermez. Her toplum itaat uyum ister. Hiçbir toplum isyankar düşüncelere izin vermez. Neden? İsyankar düşünceler insanlara hepsinin sadece bir oyun olduğunu fark ettirir ve insanlar her şeyin oyun olduğunu fark ettiklerinde tehlikeli olurlar. Toplumun ilerisine geçmeye başlarlar. Toplum hipnotik bir durum şeklinde var olur ve çoğunluk hipnotize edici bir faktördür. Dünyaya gelirsin fakat doğduğunda ne Hindu ne de Hristiyansındır. Çünkü bilinç hiçbir mezhebe ait olamaz. Bilinç bütüne aittir. İzip olamaz. Bir çocuk sadece vardır. Hinduların, Budistlerin, Hristiyanların saçmalıklarından habersizdir. Bir çocuk saf bir azınlıktır. Ancak toplum derhal çocuk üzerinde çalışmaya başlar. Bir şekil vermek zorundadır. Çocuk bir özgürlük olarak doğar. Fakat toplum derhal özgürlüğünü öldürmeye başlar. Bir şekil verilmek zorundadır. Bir kalıp. Bir Hindu ailesinde doğarsan, ailen sana Hindu olduğunu öğretmeye başlar. Artık hipnotik bir durum yaratıyorlardır. Hiç kimse bir Hindu değildir. Ama bu çocuk masumdur, kandırılabilir. Bu çocuk basittir. Ebeveynlere inanır. Bir Hindu olduğuna. Sadece bir Hindu değil, aynı zamanda bir Brahman. Sadece bir Brahman değil, aynı zamanda bir Destasta Brahman. Mezheplerin içindeki mezhepler, Tıpkı Çin kutuları gibi kutuların içinde kutular. Bu çocuk kısıtlandıkça bir mahkuma dönüşür. Kutu küçüldükçe küçülür. Doğduğunda aynı gökyüzü gibiydi. Sonra bir hindi oldu, daha küçük bir kutu. Sonra bir brahman oldu, daha da küçük bir kutu. Sonra destasta oldu, daha daha küçük bir kutu. Bu böyle sürer gider. Toplum onu daha küçük kutulara zorlar ve sonra o da bir destasla Brahman olarak yaşamak zorunda kalır. Bütün yaşamı bu kutuyla geçer. Bu kutuyu yanında taşır. Bu kutu bir mezardır. Bu kutulardan çıkması gerekiyor. Ancak o zaman gerçek bilincin ne olduğunu öğrenecek. Sonra toplum kavramlar verir. Sonra toplum önyargılar, sistemler ve dinler verir. O zaman çocuk hiçbir zaman doğrudan bakamayacaktır. Toplum daima değerlendirmek için orada olacaktır. Bir şeyin iyi olduğunu söylediğinde farkında değilsin. Orada mısın, bakıyor musun? Bir şeyin iyi olduğunu söylediğinde bu senin duygun mu, yoksa sadece toplumun bir yorumlaması mı? Bir şey kötüdür. Ona bakıp da mı o bir şeyin kötü olduğu sonucuna vardın, yoksa toplum mu sana onun kötü olduğunu öğretti? Bak, inek bokuna bakan bir Hindu, bunun dünyada bulunabilecek en temiz şey olduğunu düşünür. Dünyadaki hiç kimse inek bokunun dünyadaki en temiz şey olduğunu düşünmez. İnek boku boktur, dışkı. Ancak bir Hindu inek bokunun dünyadaki en temiz şey olduğunu düşünür. Onu güle oynaya yer, onu yer. Hinduların bu konuda nasıl aptal yerine konabildiğine dünyada hiç kimse inanamaz. Ama aptal yerine konulurlar. Hindu çocuk inisi edildiğinde, ona pançam rita verilir. Beş şeyden oluşan özel bir karışım. Bu beş şeyden biri inek bokudur, diğeri de inek idrarı. Zordur, bunun doğru olduğuna kimse inanmaz. Fakat onların kendi peşin hükümleri vardır. Bütün ön yargıları bırak ve dolaysız bak. Hiçbir toplum dolaysız bakmana izin vermez. Hep gelir ve yorumlar ve sen aptal yerine konursun. Bu keşiş sabahları başkaları tarafından aptal yerine konma diyordu. Evet efendim başkaları tarafından aptal yerine konmayacağım diye cevap veriyordu. Bunun sürekli hatırlanması gerekir. Çünkü diğerleri her yerdedir ve seni olmadık zekice yollardan aptal yerine koyuyorlar. Üstelik şimdi diğerleri her zaman olduğundan daha fazla güç sahibidir. Reklam yoluyla, gazete yoluyla, televizyon yoluyla seni yönlendiriyorlar. Amerika'da pazarın tamamı müşteriyi nasıl kandırabileceğine, başkalarının zihinlerinde nasıl bir fikir yaratılabileceğine bağlıdır. Artık mutlu olmak istiyorsan iki arabalık bir garaj şarttır. Amerika'da iki arabalık garaj bir koşuldur. Kimse nedenini sormaz. Tek arabayla mutlu değilsen iki arabayla nasıl mutlu olabilirsin? Tek arabayla sadece yüzde elli mutluluk varsa iki arabayla nasıl mutlu olabilirsin? Bir arabayla mutsuzsun. İki arabayla iki katı mutsuz olacaksın. Bu kadar. Matematik basittir. Fakat reklam propaganda vardır. Bütün toplum başkalarını idare ederek var olur. Mutluluk pazardaki bir mal gibidir. Gidip onu satın alırsın, satın alınması gerekir. Mutluluk nasıl satın alınabilir? Mutluluk bir mal değildir. Bir eşya değildir. Yaşamın bir özelliği, diğer yaşamın bir sonucudur. Onu satın alamazsın. Yolu yoktur. Amerikan gazetelerine baktığında neyi kaçırdığını göreceksin. Mutluluk sadece para yoluyla satın alınabilir. Bir şeyi kaçırdığın duygusunu yaratırlar. Sen de onun için çalışmaya başlar, para kazanır sonra onu satın alırsın. Sonra kandırıldığını hissedersin. Fakat bu duygu çok derin değildir. Çünkü sen kandırıldığını hissetmeden önce yeni kandırmacalar zihnine girmiştir. Ve şimdi senin önüne geçiyorlar. Bir çiftlik evin olmalı ya da bir yazlığın olmalı veya bir teknen olmalı. Orada hep ulaşılması gereken bir şey vardır. Ancak o zaman mutlu olacaksın. Ölünceye kadar seni durdurmaya devam edecekler. Propaganda, o reklamlar ölünceye kadar seni durdurmaya devam edecek. Bu keşiş haklıydı. Bu uyanıklığın bir parçası olmalı. Başkaları tarafından aptal yerine konmamalısın. Bütün toplum sömürü başkasını sömürmek üzerine var olur. Herkes sömürüyor ve bu sömürü sadece pazarda değil, tapınakta da, kilisede de, sinagogda da var. Her yerde. Çünkü papaz da bir iş adamı ve papa en büyük iş adamıdır. Huzura ihtiyacın olduğu için huzur istersin. O zaman bize gel, sana huzur vereceğiz diyen insanlar vardır. Mutluluk istersin, sana mutluluk satmaya hazır insanlar vardır. Maharişi, Mahesh, Yogi gibi batıda başarılı olan insanlar doğuda başarılı olamazlar. Hindistan'da onları kimse dinlemez, kimse umursamaz. Fakat Amerika her türden saçmalığı dinler. Bir kez propagandanın doğru kanalına girdiğinde bir kez doğru reklamcılara ulaştığında sorun yoktur. Maharishi Mahesh Yogi, iç sessizlik hemen satın alınabilen bir şeymiş, meditasyonu bir hafta içinde bulabilirmişsin gibi konuşur. Sadece 15 dakika oturarak, bir mantrayı tekrarlayarak sonsuza kadar mutlu olacaksın. Reklamlarla zehirlenmiş Amerikan zihni etkilenir ve kalabalık toplanır. Değişmeye devam eder. Fakat her zaman bir kalabalıktır ve bir şeyler oluyormuş gibi görünür. Tapınaklar ve kiliseler bile mağazalara döndü. Meditasyon satın alınamaz ve onu sana kimse veremez. Ona sen ulaşmak zorundasın. Dıştaki bir şey değildir, içsel bir şey, bir büyümedir ve bu büyüme farkındalık yoluyla gelir. Kendi adını seslen. Sabah, gece, öğleden sonra uyuşukluk hissettiğin zamanlarda kendi adını seslen. Sadece seslenme, onu cevapla ve yüksek sesle söyle. Başkalarından korkma, başkalarından yeterince korkun. Korku yoluyla seni zaten katlettiler. Korkma. Çarşıda bile hatırlamalısın. Kendi adını seslen. Joseph orada mısın? Ve cevap ver. Evet efendim. Bırak insanlar gülsün. Seni aptal yerine koymasınlar. Ulaşılması gereken tek şey uyanıklıktır. Saygı değil. İnsanlara karşı saygınlık değil. Çünkü bu onların oyunlarından biridir. Seni saygınlık yoluyla itaatkar yaparlar. Sana saygı duyacağız. Boyun eğ ve itaat et. Zerre kadar var olma. Sadece toplumu izle. Toplum sana çok saygı gösterecek derler. Bu karşılıklı bir anlaşmadır. Ne kadar öl olursan, toplum sana o kadar saygı gösterir. Ne kadar uyanık olursan, toplum sana o kadar çok iş açar. Neden? İsa'nın çarmağa gerilmesi gerekiyordu. Çünkü uyanık bir insandı. Çocukken, İsa başkaları tarafından aptal yerine konma diye seslenmiş olmalı ve kanmadı. Bu yüzden diğerleri onu çarmıha germek zorunda kaldılar. Çünkü oyunun parçası değildi. Sokrates zehirlenerek öldürüldü. Mansur katledildi. Bunlar hapishaneden kaçan insanlar ve ne söylersen söyle onları geri dönmeye ikna edemezsin. Hapishaneye girmeyecekler. Engin gökyüzünün özgürlüğünü biliyorlar. Hatırla. Farkında ve uyanık ol. Uyanıksan faaliyetlerin giderek daha bilinçli olur. Yaptığın hiçbir şey uyku halinde gerçekleşmez. Toplumun bütün gayreti seni otomatikleştirmek, seni bir robot haline getirmek, seni kusursuz etkili bir mekanizma yapmak içindir. Araba kullanmayı öğrenirken uyanıksındır ama verimli değilsindir. Çünkü uyanıklık enerji gerektirir ve birçok şey konusunda uyanık olmak zorundasındır. Vitesler, lastikler, fren, gaz, debriyaj... Dikkat etmen gereken o kadar çok şey vardır ki verimli olamazsın, hızlı gidemezsin. Ancak yavaş yavaş ustalaştığında dikkat etmene gerek kalmaz. Bir şarkı mırıldanabilir, içinden düşünebilirsin veya bir sorunu çözebilirsin ve araba kendi kendine gider. Beden bunu otomatik olarak yapar. Ne kadar otomatikleşirsen o kadar verimli olursun. Toplumun verime ihtiyacı vardır. Bu nedenle seni giderek daha otomatikleştirir. Yaptığın her şeyde farkındalık toplum için bir sorundur. Daha verimli, daha üretken olman istenir. Makineler senden daha üretkendir. Toplum insan gibi var olmanı istemez. Sana mekanik cihaz olarak ihtiyacı vardır. Bu nedenle seni daha çok verimli ve daha az farkında yapar. Otomatikleştirme budur. Toplum seni böyle kandırır. Verimli olursun fakat ruhun kaybolur. Eğer beni anlayabiliyorsan, o zaman meditatif tekniklerin tüm gayreti seni bir otomatikleşmiş halden çıkarmak, seni yeniden uyanık yapmak, seni yeniden makine değil insan haline getirmek içindir. Başlangıçta daha az verimli olacaksın. Ama bundan tasalanma. Çünkü her şey otomatik olarak yerleşti. Başlangıçta her şey karışık olacak. Hiçbir şeyi verimli yapamayacaksın. Zorluk yaşayacaksın. Çünkü bilinç dışı verimlilikle anlaştın. Bilinçli şekilde verimli olmak yoğun çaba gerektirecek. Ama yavaş yavaş farkında ve verimli olacaksın. Eğer gelecekte gerçek bir insan topluluğunun var olması ihtimali söz konusuysa, yapılması gereken birinci şey, temel şey şudur. Çocukları otomatikleştirmemek, onları verimli hale getirmek biraz daha uzun zaman alsa da, onları farkındalıkla birlikte verimli yap, onları makine haline getirme, daha uzun sürecek. Çünkü iki şeyin öğrenilmesi gerekiyor. Verimlilik ve farkındalık. Bir insan toplumu sana daha biraz az verimlilikle birlikte farkındalık verecek. Fakat verimlilik yavaş yavaş gelecek. O zaman uyanık olduğunda uyanıklılıkla verimli olabileceksin. Meditasyon başlangıçta otomatikliğin kırılmasıdır. O zaman yeni bir farkındalıkla çalışmaya başlayacaksın. Verimlilik bedende kalır, ve bilinç uyanık kalır. Makine olmazsın, insan olarak kalırsın. Makine olursan insanlığı kaybettin demektir. Keşiş bunu yapıyordu. Sabah ilk iş kendine sesleniyor, uyanık ol diyordu. Kendini kandırma diyordu. Başkaları tarafından aptal yerine konma diyordu. Uyanıklığın bu üç katmanına ulaşılması gerekir. Bir hikaye dinledim. Nasıl olduysa çok zengin ve soylu bir aileye mensup genç bir adam bir zen ustasına geldi. Genç adam her şeyi yaşamış, her zevki tatmıştı. Yeterince parası vardı. O yüzden sorun yoktu. Fakat sonra sıkılmıştı. Seksten sıkılmış, kadınlardan sıkılmış, şaraptan sıkılmıştı. Zen ustasına geldi ve ''Artık dünyadan sıkıldım. Kendimi ve kim olduğumu bilmenin bir yolu var mı?'' dedi. ''Fakat siz bir şey söylemeden önce'' dedi genç adam, ''size kendimle ilgili bir şey anlatayım. Ben kararsızım ve hiçbir şeye uzun süre devam edemiyorum. Bu nedenle bana bir teknik verirseniz veya meditasyon yapmamı söylerseniz bunu birkaç gün yapabilirim. Ama sonra kaçarım. Dünyada hiçbir şey olmadığını iyi bilerek, orada sadece mutsuzluğun ölümün beklediğini iyi bilerek. Fakat bu benim zihin yapım. Devam edemiyorum.'' Hiçbir şeyde ısrarcı olamıyorum. Bu nedenle bir şey seçmeden önce bunu hatırlayın. Usta, sebat edemiyorsan çok zor olacak. Çünkü geçmişte yaptığın her şeyin bozulması için uzun çabalar gerekecek. Geriye yolculuk etmek zorunda kalacaksın. Bu bir geri dönüş olmak zorunda. Doğduğun, genç, taze olduğun ana geri gitmek zorunda kalacaksın. Bu tazeliğe yeniden ulaşılması gerekiyor. İleriye değil, geriye gitmek zorunda kalacaksın. Yeniden çocuk olmak için. Sebat edemezsen günler içinde kaçacaksın, zor olacak. Sana bir soru sorayım. Daha önce hiç derinlemesine ilgilendiğin için tamamen içine çekildiğin bir şey oldu mu? dedi. Genç adam düşündü ve Evet, sadece satranç. Satranç oyunu, çok ilgilendim. Satrancı seviyorum ve beni kurtaran tek şey o. Başka her şey çöktü. ''Sadece satranç hala benimle ve bazen zamanımı onunla geçirebiliyorum.'' dedi. Usta, ''O zaman bir şeyler yapılabilir. Bekle.'' dedi. Hizmetkarı çağırdı ve ondan 12 yıldan beri manastırda meditasyon yapan bir keşişi getirmesini ve keşişe satranç tahtasını da getirmesini söylemesini istedi. Satranç tahtası geldi, keşiş geldi. Keşiş satrancı az buçuk aşinaydı. Ama 12 yıldan beri bir hücrede meditasyon yapmaktaydı. Dünyayı satrancı ve her şeyi unutmuştu. Usta ona, dinle keşiş, bu tehlikeli bir oyun olacak. Bu genç adama yenilirsen, kılıç burada, senin kafanı keserim. Çünkü meditasyon yapan bir keşişin, 12 yıldan beri meditasyon yapıyordu, sıradan genç bir adama yenilmesini istemiyorum. Ama sana söz veriyorum, eğer ölümün benim elimden olursa, ''Cennetin en yüksek katına çıkacaksın. O yüzden tedirgin olma.'' dedi. Genç adam biraz huzursuzlaşınca usta ona dönerek ''Bak satrancın içine çekildiğini söylüyorsun. O zaman şimdi tamamen içine gir. Çünkü bu bir ölüm kalım meselesi. Eğer yenilirsen kafanı keserim ve hatırla sana cennet sözü veremem. Bu adam sorun değil o zaten gidecek ama sana cenneti vaat edemem.'' ''Ölürsen yerin cehennemdir. Derhal yedinci cehenneme gideceksin.'' dedi. Genç adam bir an için kaçmayı düşündü. Bu tehlikeli bir oyun olacaktı ve buraya gelme nedeni bu değildi. Fakat sonra bunu yapmak onur kırıcı göründü. O bir samuraydı, bir savaşçının oğluydu ve yalnızca ölüm yüzünden kaçmak onun kanında yoktu. Bu nedenle tamam dedi. Oyun başladı. Genç adam güçlü bir rüzgara tutulmuş yaprak gibi titremeye başladı. Bütün vücudu titremekteydi. Terlemeye başladı ve bedeninden soğuk bir ter boşandı. Başından ayaklarının tabanına kadar terlemeye başladı. Bu bir ölüm kalım meselesiydi ve düşünce durdu. Çünkü böyle tehlike durumlarında düşünemezsin. Düşünce boşunadır. Sorun yokken düşünebilirsin. Gerçek bir sorun olduğunda düşünce durur. Çünkü zihnin zamana ihtiyacı vardır ve acil bir durumda zaman yoktur. Hemen bir şey yapılması gerekir. Her an ölüm daha da yakınlaşmaktaydı. Keşiş başlamıştı. O kadar dingin ve sakindi ki genç adam evet ölüm kesin diye düşündü. Ancak düşünceler kaybolduğunda bütünüyle anın içine çekildi. Düşünceler ortadan kalktığında ölümün onu beklediğini de unutmuştu. Çünkü ölüm de bir düşüncedir. Ölümü unuttu, yaşamı unuttu, sadece oyunun parçası oldu, tamamen oyuna çekildi, daldı. Yavaş yavaş zihin tamamen ortadan kalktığında güzelce oynamaya başladı. Hiç bu şekilde oynamamıştı. Başta keşiş öndeydi fakat dakikalar geçmeden genç adam tüm dikkatini oyuna verip güzel hamleler yapınca keşiş kaybetmeye başladı. Mevcut olan sadece andı, sadece mevcut andı. O zaman sorun yoktu. Beden düzeldi, titreme durdu, ter buharlaştı. Bir tüy gibi hafif ağırlıksızdı. Terlemenin faydası bile oldu, ağırlıksızdı. Bütün bedenini uçacakmış gibi hissetti. Artık zihni yoktu. Algısı berraklaştı. Tamamen açıldı ve ileriyi beş hamle ötesini gördü. Hiç bu kadar güzel oynamamıştı. Rakibinin oyunu bozulmaya başlamıştı. Yenilme sahan meselesiydi, ve zaferin onun olacağı kesindi. Sonra birden gözleri ayna gibi şeffaf, algısı derinlerdeyken keşişe baktı. Keşiş çok masumdu. 12 yıl meditasyon bir çiçek gibi olmuştu. 12 yıllık sade bir yaşam tamamen saf olmuştu. Onun için hiçbir arzu, hiçbir düşünce, hiçbir hedef, hiçbir amaç yoktu. Hat safada masumdu. Bir çocuk bile bu kadar masum değildir. Güzel yüzü, berrak, gök mavisi gözleri vardı. Bu genç adam ona şefkat duymaya başladı. Bilinmeyen kapılar açıldı ve kesinlikle bilinmeyen bir şey yüreğine dolmaya başladı. Çok mutluydu. İçsel varlığının üzerine çiçekler düşmeye başladı. Çok mutlu olduğunu hissetti. Bu mutluluğu onun güzelliğini, rahmetini hiç tanımamıştı. O zaman bilerek yanlış hamleler yapmaya başladı. Çünkü eğer ben ölürsem hiçbir şey bozulmaz, beş para etmem. Ama bu keşiş ölürse güzel bir şey yok olacak. Oysa benimki sadece yararsız bir varoluş diye düşünmeye başlamıştı. Keşişin kazanması için bilinçli olarak yanlış hamleler yapmaya başladı. O anda usta masayı devirdi, gülmeye başladı. Ve burada kimse yenilmeyecek, ikiniz de kazandınız dedi. Bu keşiş zaten cennetteydi, zengindi. Kafasını kesmeye gerek yoktu. Usta kafan gider dediğinde umurunda bile olmamıştı. Zihninde en ufak bir düşünce yükselmemişti. Seçim söz konusu değildi. Usta böyle olacak diyorsa tamamdır. Bütün kalbiyle evet dedi. Bu nedenle terleme titreme yoktu. Satranç oynuyordu. Ölüm sorun değildi. Usta kazandın ve zaferin bu keşişinkinden büyük oldu. Şimdi seni inisiye edeceğim. ''Burada olabilirsin ve yakında aydınlanacaksın.'' dedi. Her iki temel şey de olmuştu. Meditasyon ve merhamet. Bu da bu iki prensibe Pragya ve Karuna, meditasyon ve merhamet adını vermiştir. Genç adam, ''Bana açıklayın, bilmediğim bir şey oldu. Şimdiden değiştim. Birkaç saat önce buraya gelen aynı adam değilim. O adam çoktan öldü. Bir şey oldu, bir mucize gerçekleştirdiniz.'' dedi. Usta açıkladı. Ölüm bu kadar yakın olduğu için düşünemedin, düşünceler durdu. Ölüm o kadar yakındaydı ki düşünmek imkansızdı. Ölüm o kadar yakındı ki seninle ölüm arasında hiçbir boşluk yoktu ve düşüncelerin hareket etmek için alana ihtiyacı vardır. Alan yoktu, bu nedenle düşünme durdu. Meditasyon kendiliğinden gerçekleşti. Ancak bu yeterli değildi. Çünkü tehlike durumunda gerçekleşen meditasyon kaybolacaktır. Tehlike geçtiğinde meditasyon da kaybolacaktır. Bu yüzden o anda vazgeçemezdim, beklemek zorundaydım. Meditasyon gerçekten olduğunda nedeni ne olursa olsun arkasından merhamet gelmek zorundadır. Merhamet meditasyonun yücelmesidir. Merhamet gelmiyorsa meditasyonun bir yerlerde hatalıdır. Sonra yüzüne baktım, mutlulukla doluydun. Ve gözlerin bu da gözleriydi. Keşişe bakıyordun ve bu keşiş yerine kendimi feda edeyim. Bu keşiş benden daha değerli dedin. Bu merhamettir başkası senden daha değerli olduğunda. Bu sevgidir başkası için kendini feda edebildiğinde. Sen araç olduğunda ve diğer kişide amaç olduğunda bu sevgidir. Sen amaç olduğunda ve diğer araç olarak kullanıldığında bu ihtirastır. İhtiras daima kurnazdır ve sevgi daima merhametlidir. Sonra gözlerinde merhamet ortaya çıktığını gördüm ve sonra sırf yenilmek için yanlış hamleler yapmaya başladın. Böylece sen ölecektin ve keşiş kurtulacaktı. O anda masayı devirmek zorundaydım. Sen kazanmıştın. Artık burada olabilirsin. Sana hem meditasyonu hem de merhameti öğrettim. Artık bu yolu izle. Ve onların içinde doğallaşmasına, durumla ilgili değil, herhangi bir tehlikeye bağlı olarak değil, sadece varlığının bir özelliği olarak izin ver. Bu öyküyü içinde yüreğinde taşı, kalp atışın haline gelsin. Meditasyona kök saldığında merhamet kanatların olacak. Bu nedenle sana iki şey vermek istediğimi söylüyorum. Bu yeryüzü için kökler ve cennet için kanatlar. Meditasyon bu yeryüzüdür. Burada ve şimdidir. Köklerini yayabildiğin an bunu yap. Bir kez köklerin oradayken kanatların mümkün olan en yükseklere ulaşacak. Merhamet gökyüzüdür ve meditasyon yeryüzüdür. Meditasyon ve merhamet buluştuğunda bir buda doğar. Merhamette yükseklere çıkabilmek için meditasyonda derinlere in. Bir ağacın kökleri ne kadar derinlere inerse başı o kadar yükseğe çıkar. Ağacı görebilirsin, kökleri göremezsin. Ama ikisi daima orantılıdır. Eğer ağaç köklere ulaşıyorsa, kökler de yeryüzünün en derinlerine iniyordur. Oran aynıdır. Meditasyonun ne kadar derinse, ona uygun olarak aynı derinliğe ulaşacaktır. Bu nedenle merhamet ölçüttür. Meditatif olduğunu düşünüyorsan ve merhamet yoksa, o zaman kendini kandırıyorsun. Merhamet olmalı. Çünkü bu ağacın yükselmesidir. Meditasyon sadece merhamet için bir araçtır. Merhamet hedeftir. Kendini giderek daha uyanık hale getir. Kendine seslen ve cevap ver sırf daha fazla farkındalık yaratmak için. Gerçekten farkında olduğunda yeni bir enerji dalgası hissedeceksin. Merhamet sana gelecek. Ve merhametle birlikte mutluluk, merhametle birlikte güzellik, merhametle birlikte inanç.